Yani merhabalar, herkese hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların Peşinde Ye hoş geldiniz. Bu akşam TV.net ekranlarında yepyeni bir programla karşınızdayız. Soruların Peşinde ile bu haftadan itibaren her cumartesi aynı saatte yani saat 22'de karşınızda olacağız. Peki soruların peşinde de kim olacak? Kim soruların peşinde olacak? Bendeniz Yusuf Genç, çok kıymetli hocamız İstanbul'da. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Fazlaoğlu ile birlikte her hafta verilmiş bütün cevaplara karşı yeni soruların peşinde olacağız. Tabi bu ilk programda ilerleyen dakikalarda hocamızla da burada ne olacağına dair genişçe konuşacağız. Ancak adından da anlaşılacağı ya da anlaşılmasını umduğumuz üzere soruların peşinde büyük cevaplardan çok büyük soruların önemine vurgu yapmak amacıyla yola çıkmış bir hikayeye sahip. Çünkü soruların bazen ve belki çoğunlukla cevaplardan daha önemli, insan varlığını sürdürmesi hayati açıdan sorular cevaplardan daha önemli olduğuna inanıyoruz. Ya da altını çizmek istediğimiz yer burası. Tabi yine bu ilk bölümde her hafta 90 dakika sürecek bu hızlı maratonda ne yapacağımıza dair de, birkaç notu dediğim gibi biraz sonra daha geniş hocamızla da konuşacağız. İfade etmemiz lazım. Kendi pozisyonuma ilişkin bir açıklama yapayım. Kendimi daha ilk dakikalardan güvenli bir alana almak adına bu soruların peşinde sürecek yolculukta ben Deniz, İhsan Fazlaoğlu hocamıza eşlik etmeye çalışacağım. Burada aslında mesele nedir? Nasıl anlaşılır? Anlaşılması insanın ne işine yarar? Bu üç ana sorunun etrafında dönecek bütün bu hikaye. E, bu, bu üç sorunun detaylarını konuşacağız. Dolayısıyla Allah nasip ederse e, programın ömrü e, sürdüğü müddetçe e, gösteren değil, bakmayı öğreten bir program yapmak arzusundayız. E, İhsan Fazlaoğlu hocamızdan e, bakmayı öğrenmeye çalışacağız. Yenidenle tekrar hoş geldiniz diyeyim hem timine tekranlarına hem de soruların peşindeye ve hocama döneyim. Kıymetli Hocam hoş geldiniz hoş diyeyim. Hoş bulduk. Ee... Evet ben teşekkür ediyorum ee, Yusuf kardeşim. Ee, böyle bir giriş yapmana biraz sevindim. Çünkü soruların peşinde ismi itibariyle, çağrışımlar itibariyle biraz iddialı bir başlık. Ee, özellikle başta yaptığım vurgu önemli burada büyük cevaplar değil, büyük sorular sormaya çalışacağız. Hatta bazen belki hiç cevap vermeyebiliriz. Bazı soruları sorup e, insanların önüne koymak ya da kendi önümüze koymak daha doğrusu. E, o açıdan e, programı takip, takip edecek dostlara şunu baştan söyleyelim. Burada bir sohbet yapacağız. Yani ben böyle bir hazırlık yapıp akademik bir e, önceden hazırlanıp gelip bir ders havasında değil de Soruların peşinde koşacağız. Yani <gülüyor> soruları peşimizden koşturmayacağız. Biz soruların peşinde koşacağız. Bazen onlar bizi belki de hiç ummadığımız, beklemediğimiz yerlere götürebilir. Ee, ona razı olacağız, ona katlanacağız. O şekilde vaz etmen açıkçası beni de biraz rahatlattı. Çünkü e, bu tür bir programı ben de ilk defa katılıyorum. böyle. Evet. Bu... Dolayısıyla bakalım ne çıkacak ben de merak ediyorum açıkçası. Oraya zaten biraz sonra hocam inşallah geleceğiz. Benim kendi pozisyonuma dair vurgum da kendimi dediğim gibi güvenlikli bir alana almakla ilgiliydi. Çünkü programın duyurusunu yaptığımız günden itibaren sizin de ifade ettiğiniz gibi bir haklı olarak tabii bir beklenti yükseldi evet. programa dair. Biraz sonra inşallah bismillah deyip bir... Akış da belki bu, bu bağlamda, hani ona dair de belki birkaç şey söylersiniz. Bir üst başlık elbette olacak her bölümde. Hı hı hı. Bugün inşallah burada biz soru sormak. Evet, onlar meselesini. üzerine konuşabiliriz daha doğrusu. Ve söz nereye giderse evet, evet, yapacağız. Evet, evet. Fakat hocam hani buralara girmeden önce, <gülüyor> siz de bununla ilgili bir şey söylediniz zaten. Dört gün önce dünya sürgününün sona erdiği. Evet. Sezai Karakoç'a dair gene birkaç şey söyleyerek başlamak evet. doğru olur zannediyorum. Tabii tabii kesinlikle doğru olur. Allah gani gani rahmet eylesin üstadımıza. Ben lisede özellikle üstadın eserlerinin o dönemde yayınlanan hemen hepsini okudum. Daha sonra da kendisini takip ettik. Tabii belli bir neslin çeşmesiydi. Su içilen bir çeşmeydi. Sahih bir çeşmeydi. Salih bir su yani Salih e, kelimesini su içinde kullanırız Arapçada biz. İçmeye elverişli uygun sıhhat veren su anlamında. Dolayısıyla ben Sezai Bey'i biraz öyle gördüm. E, ve e, vefatından sonra yaptığım paylaşımda da onu söyledim. Aidiyeti ve mensubiyeti güçlü bir insandı. Dolayısıyla o aidiyetin ve mensubiyetin gereği olan mesuliyetini de yerine getirdi. Ve pek çok şeyden vazgeçerek bunu yaptı. E, yine e, ifade ettiğim gibi bazı insanlar bir millete mensup olmakla şeref diyorlar Aynı zamanda o millete şeref verirler. E, yaptıklarıyla, ettikleriyle. Sezai Bey bunlardan e, biriydi. E, o açıdan e, anlar rahmet eylesin ama e, büyük insanları anmak, e, onların fikirlerini çoğaltmakla mümkündür. Takip etmekle değil. Buraya dikkat. Yani bir insanın fikrini takip etmek, bir süre sonra Çürümeye neden olabilir. Ee, tek başına onu anlamlandırmadan, yorumlamadan onu çoğaltmamız lazım. Bu da yorumlamakla mümkün. Hangi düşünün? Yunus Emre de olabilir bu. Efendim Davut Kayseri de olabilir. Taşköbüzade olabilir. ve İsmail Efendi de olabilir. Mehmet Akif olabilir. Sezai Karakoç da olabilir. Bu insanların fikirlerini çoğaltmamız lazım. Kutsamamız değil. Hmm. Kutsadığımız zaman onu bir çit içerisine alıyoruz. Onun çoğalmasını engelliyoruz. Dolayısıyla Sezai Bey'i takip etmek ya da diğer düşüncelerimizi takip etmek, onların fikirlerini çoğaltmak, yorumlamak, güncellemek, onlara ek yapmak, onları örmek de mümkün diye düşünüyorum açıkçası. Hani Üstadın dediği gibi, ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın, çıraklara büyük iş düşüyor. Çırakların ustalaşması lazım Bizde böyle bir problem de var. Bir ustanın takipçileri usta sahneden çekilse dahi çıraklıklarını unutma, unutamıyorlar, ustalaşamıyorlar. Halbuki ustalaşma vakti. Hmm. Her çırağın belli bir aşamadan sonra ustasının yerini doldurması gerekiyor. Zaten hani bir Japon atasözü öyle söyler. Bir ustanın en büyük başarısı zaten kendisini geçen, geçecek, geçebilecek bir çırak yetiştirmesidir. Eğer bunu gösteremezse Sezai Bey takipçileri o zaman ustalarını da mahcup etmiş olurlar. Hmm. Böyle düşünüyorum açıkçası. Eyvallah. Sezai, e, B'ye dair tabi e, bu bahis yani çoğaltmamız gerektiğine dair. Evet. Meseleyi e, kutsamadan. Tabi, ekleme tabii. yaparak devam etmemiz e, lazım. <gülüyor> e, hocam Bismillah diyelim. <gülüyor> Dolayısıyla ben şimdi tabii bir sürü e, konuşmuş gün içerisinde de soru hazırladım biraz e, endişeyle geldim. Az önce de sizinle konuştuk. Doğrusu e, İhsan Hocayla. E, bunları tabii söylüyorum diye e, reklam anasında muhtemelen ya da çıkışta e, İhsan hocamın bana kızmasını göze alarak bunları söylüyorum. <gülüyor> Biraz endişeyle. <gülüyor> yok, sohbet olayısıyla... ediyoruz rahat ol. <gülüyor> ee, çok hocam... sistematik bir program değil bu. Yani bir, bir konuyu vaz etmeyeceğiz. Bir konuyu vaz etmeyeceğiz. Bir konunun peşinden ne? gideceğiz. Yani öyle bakalım olay. Onun için çok da böyle gerilmeye gerek yok diye düşünüyorum. Kendim için de bunu söylüyorum yalnız onu söyleyeyim. <gülüyor> Hocam şimdi programın tabi anonsunu yaptığımızdan itibaren pek çok şey geldi. Hayırlı olsun temennilerini eşlik eden yorumlara işte sonunda biri hocamız da program yapmayı akıl etti gibi şeyler. Burayı biraz konuşmak istiyorum çünkü şunu biliyorum yani bu akıl edilmiş bir şey değil. Hani benim aklettiğim bir şey. Çok uzun zamandır size benzer temalı talepler vardı ve evet. siz bunları kabul etmiyordunuz. Evet evet. Sonra işte ancak bugünlerde bunu önünüze aldınız. Şimdi burayı biraz hani siz de anlamak adına sanki ümidiniz artıyor diye yorumladım ben. Evet ben metafizik anlamda ümidimi hiç kaybetmedim. Kaybetmesem çalışmam. Keyfime bakarım. Ümitsizlik bize yakışan bir şey değil. Yani Sadece inançlarımız açısından değil. Mensubiyet duyduğumuz, aidiyet duyduğumuz değerler açısından da doğru değil. Ümitsizlik kendimize örnek aldığımız insanlar açısından da uygun değil. Ümit var. Dolayısıyla ümidin ifadesi farklı olabilir. Herkes kendi beheresiyle, kendi ehliyetiyle, kendi birikimiyle bunu dile dışarı dışarı ifade edebilir. Bizim işimiz söz konuşmak, paylaşmak, müzakere etmek, üretmek, yazmak. Dolayısıyla bu ümidi ifadedir. Yani bu program sahip olduğumuz ümidin bir ifadesidir. Tek ifadesi değildir ama bir ifadesidir. Ee, çeşitli mahfillerde Anadolu'da, üniversitelerde e, dersler yaparken seminerler verirken orada da e, genç arkadaşların talepleri de olmuştu. E, artı e, öteye beriye çok e, gitmek biraz e, hem vakit alıyor hem yaşımızla da alakalı bazı şeyler. Bel, belki böyle bir programla daha farklı bir zeminde düşündüklerimizi, müzakere edip paylaşabiliriz. Yaptığımızı paylaşmak, yani hakikati bulduk da bu hakikati birilerine vaz ediyoruz, gösteriyoruz. O üslup doğru değil benim kişisel kanaatim. Bir şeyler edindik, bu milletin yetiştirdiği bir insanız. Dolayısıyla bunları geriye dönüp bu milletin fertleriyle ilgili olan fertleri paylaşmak amacım bu. Yani o kadar büyük bir, alta çizilecek bir şey değil bu yani. Eyvallah. Biraz tabii şey üzücü bir fotoğrafı da var izleyenler arasından Hani sizi davet etmeyi planlayan yerler açısından öyle anlıyorum ben. Orada artık daha seçici olmak gerekiyor. Dediğim gibi bu tamamen fiziksel sağlık kuralları, şeyleriyle alakalı. Yani dediğim gibi bu programa böyle ilahi bir amaç yüklemek ya da büyük bir entelektüel yükleme yapmak doğru değil. Gayet basit, gayet mütevazi bir amacı var. Eyvallah. Hocam şimdi tekrar şeye geri dönelim, ee, dilerim ee, orayı biraz daha çoğaltabiliriz zannediyorum sorular, ee, soru meselesini, ee, soruların peşinde sizin bir kitabınızın adı aynı zamanda. Evet, evet doğru. Ee, sizinle yapılan söyleşilere verdiğiniz cevaplardan oluşan evet, bir evet, kitap evet. aslında cevap e, yekünüyle merkezde olan siz soru ni evet, evet. E, verdiniz. E, Soru tabi bir tarafıyla da konuyu kapatmayan evet, bir şey. Açık Cevabın tutan. Aksine. Evet. Cevabın aksine. E, burayı çoğaltalım istiyorum. Soruların peşinde, e, neyin peşinde olacak? Evet. Şimdi istersen bu soru meselesi üzerine biraz kafa yoralım. E, hemen o tarafa geçmeden önce. E, yalnız bir hakikat ile yaşamaktansa... Çoklu bir soru, sorunun soruların peşinde koşmak daha iyi. Yani bir cevabın var. Öyle bir cevap buldun ki bu tüm hakikati çevreliyor. Ve sen onun içerisinde huzurlu, sıcak bir şekilde yaşıyorsun. Bunu tercih etmemek lazım. Böyle bir şey var mı? Varsayımsal olarak söylüyorum. Yani böyle bir şey olsa bile bu doğru değil. E, bu insanı çürüten bir şeydir. Kapalı bir hakikat. E, i̇nsanlara gidecek tek bir güzergah göstermek, çok risklidir. Dolayısıyla insanların önünü açmak aslında insanlara mutlak bir hakikati ki bu mümkün değil de hani ifade edilmekten çok birlikte düşünmeyi birlikte yol inşa etmeyi vermek daha doğru diye düşünüyorum. Şimdi sorunun metafiziğini yapabiliriz bu açıdan. Sormak biliyorsunuz Türkçe'de peşi sıra gitmek demek. Takip etmek. Yani Aslında soruların peşinde totolojik bir ifade. Zaten sorunun kendisinin kökeninde peşi sıra koşmak ve gitmek var. Bu idrak kelimesiyle çok alakalı. İdrak da biliyorsunuz peşi sıra gidip yakalamak demek. Dolayısıyla soru sormak aynı zamanda bir şeyin peşinde koşmak. Ama bu öyle bir peşinde koşmak ki tutacağın şey daha önceden belirlenmiş değil. Yani niyahi amaç vaz edilmiş değil. Onun üzerine de konuşacağız. Yani niyahi amacın vaz edildiği bir soru. Düşünce midir, değil midir? Bu güzel bir tartışma konusu. Eğer nihai amaç vaz edilmişse, yani şöyle, basit bir örnek, taksiye bindiğinizde nereye abi dediğinde adres veriyorsanız, bu başka bir şeydir. Ama belirsizliğe yerken açıyorsanız, sen devam et, dolaş dediğinizde, işte esas soru sorma bu. Yani peşinde koştuğunuz şeyin, takip ettiğiniz şeyin ne olduğu konusunda önceden vaz edilmiş bir e, çiğiniz, e, cevabınız varsa o soru değil. O zaten hazır olanı bulmak demektir. Bu bir yöntem meselesi değil. Yani yönteminiz olabilir. Nasıl yol alacaksınız, güzergahınız? O başka bir şey. Şimdi sorunun metafiziği konusu çok ciddi bir konu. E, biliyorsunuz, el bezmi diye bir şey var bizim kültürümüzde. İşte Cenab-ı Hakk'ın insanlara, bensin Rabbiniz değil miyim? enes tu bela, şey cevap var ya... Şimdi bunu müfessirler yorumlarken, bunu tam bunu değil ama Kur'an-ı Kerim'deki bununla alakalı ayetleri yorumlarken çok ilginç bir çıkarımda bulunurlar. Niçin soru soruldu insana? Neticede bu bir istihari temsiliye yani bunun gerçekten bu şekilde olmadığını bilmiyoruz ama bu bir istihari temsiliye bir benzetme. Temsili bir benzetme. Burada bir soru var. <gülüyor> Niçin soru sorularak başlandı? Bunu Fahrettin Razi, İmam Fahrettin Razi, Cenab-ı Hakk'ın insanına olan saygısına hamleder. Çünkü siz soruyu ancak saygı duyduğunuz, muhatap aldığınız kişiye sorarsınız. Günlük dilde hatırla, bir insana kızdığınız zaman sen benim muhatabım değilsin. Git muhatabım gelsin deriz. Aslında bu kişiyi yok saymaktır. Ciddiye almamaktır. Önemsememektir. Soru sorduğunuz biri, Cevap talep etmeniz amacıyla soru soruyorsunuz demektir. Ve bu o insana saygı duyduğunuzu, ona ehil olduğunu e, ihsas ettirirsiniz. Yani ben sana kuantum fiziği ile alakalı bir soru sorduysam, bunu cevaplayacağını ümit ederek soruyorum ve bunu bildiğini kabul ediyorum. Seni bir otorite olarak görüyorum. Bu konuda e, cevap hakkına sahip biri olarak görüyorum. Soruyu bunun için sorarım. Cenab-ı Hakk'ın insanlara böyle bir soru sorması, ona gösterdiği saygıyla alakalıdır der Fahrettin Hazret. Ee, o açıdan soru sormanın e, bir tür e, tırnak içerisinde ontolojik bir zemini var. Yani varlığımıza tahallük eden. Çünkü varoluşsal aziyetimizdir aslında bizim soru sormamızı mümkün kılan. Bu varoluşsal aziyetten kastediğim şu. Yani biz teemmül ettiğimizde, e, tefekkür ettiğimizde e, varlık... E, Sahnesi içerisinde o derin yalnızlığımızı, e, anlamımızı, kendimize ilişkin kaygılarımızı, e, hiçlenme korkularımızı bunları çoğaltabiliriz. E, tüm bu varoluşsal aziyet bizde e, bunları aşmak için, yani soru aslında aziyetimiz aşmak için de bir imkan. Biz soru sorarak içinde düştuğumuz o aziyet durumunu, o kaygı durumunu, o ürperti durumunu, o huşu durumunu da aşmaya çalışıyoruz demektir. Sorunun böyle bir e, tarafı var. Hani Heidegger'e nispet edilen bir cümle vardır ya, soru sormak aklın dindarlığıdır. Buradaki dindarlıktan kasıt bildiğimiz anlamda bir dindarlık değil şüphesiz ama e, soru sormak gerçekten varlık karşısında huşu duyan bir insanın yapabileceği bir iş. E, var, e, kendini ciddi alan, kendine, kendi özüne Yunus Emre'nin ifadesiyle saygı duyan bir insanın yapabileceği iş. Yani soru öyle basit. Bir hadise değil. Hangi soru? Sorun değil yalnız. Bak soruyla sorunu birbirinden ayırıyoruz. Bunun üzerine konuşabiliriz. Sorun başka bir şey. Soru başka bir şey. Tabii ki sorunun da basamakları var. Kullandığımız her kavram hareketlidir. Basamaklıdır. Burada kastettiğimiz soru bizim burada belki üzerine konuşacağımız soru hem bizim hem de insan türünün tarihsel tecrübesinde varlığa ilişkin e, Tanrı'ya ilişkin e, insana ilişkin Evrene ilişkin, e, topluma ilişkin o derin hakikat sorularını kastediyorum tabii soru evet. en nihayetinde. Tabii ki sorular katmanında dediğim gibi. O açıdan sorunun bir metafizik zemini de var. İnsanın doğasına içkin, fıtratına içkin. E, ve dediğim gibi soru sormak e, aslında soru sorduğunuz kişiye saygı olduğuna göre varlığa soru sormak varlığa e, saygı duymaktır. E, başka birine soru sormak ona saygı duymaktır kendinizi ciddiye almaktır en nihayetinde kendinize soru sormaktır. Soru sormanın başka bir e, anlamı da kişiye kanaatim sınırlarını bilmektir. Çünkü siz soru sorduğunuzda kendinizle soru sorduğunuz kişi arasında da bir sınır oluşturursunuz. Bu sınır e, bir kopukluk anlamında değil. Hürmet biliyorsunuz hürmet kelimesi e, sınır demektir esasında. Birine yerli yerine koymak. Yerli yerine koymak tabii. Çünkü konuşmak için konmak zorundasınız. Konmak konuşmanın zeminidir. Karşılıklı şey eki burada işleştiktir. Karşılıklı konarsanız konuşabilirsiniz. Dolayısıyla karşılıklı konduğumuzda birbirimizin sınırlarına da riayet etmiş oluruz. Hürmet bu demektir biliyorsun. Hürmet kelimesi aslında kişinin başkasına hürmet ederken kendine de hürmetidir. Çünkü kendisine de sınır çizer aynı zamanda başkasına sınır çizdiği zaman. O karşılıklı konumlanış bizim konuşmamızı mümkün kıldığı için... Soru sormak aynı zamanda böyle bir sınır çizgisini de ifade etmektir diye düşünüyorum. Bunlar benim kişisel düşüncelerim tabii. Bu konular üzerine tefekkür ederken aklıma gelenler. Kutsal metinler değil. Efendim? Kutsal metinler Kutsal değil. Kutsal metinler değil tabii. Bunu son zamanlarda sık yaptığınızı görüyorum. Biraz bağlamından koparacağım ama. Sohbet hani ediyoruz. İfade ettiğiniz şeyin ya bu... Kutsal metin değil, bu bir akayet meselesi değil. Tabii. Dolayısıyla itiraz edilebilir, eleştirilebilir, tartışılabilir deme zarureti hissediyorsunuz. Evet. O zaruret katılır mısınız buna? Katılıyorum. Şöyle, kutsalları çok olan bir milletiz biz. Ve her şeyi kutsal hale getirip dokunmaz kılıyoruz. Bu sorunlu bir şey mi? Tabii, kutsal soru konusu kılınmaz da ondan. Bir milletin kutsallarının çok olması hayır, sorunlu hayır, bir şey mi? Hayır, kutsallarımızın olması başka bir şey. Her şeyi kutsallaştırmak başka bir şey çünkü kutsallaştırdığınız şeyi teorize edemezsiniz. Onu teorik bir incelemenin konusu kılamazsınız. Kişileri kutsallaştırıyorsunuz, fikirleri kutsallaştırıyorsunuz, düşünceleri kutsallaştırıyorsunuz, sistemleri kutsallaştırıyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve bu size bir süre sonra buyurgan bir dil veriyor. Karşı tarafa imla ettiriyorsunuz, dikte ettiriyorsunuz. Doktorinal bir sunum. Yani ben hakikati buldum. Hani Nasrettin Hoca'nın fıkrasındaki gibi yani. Nasrettin Hoca'ya sazı vermişler ya. Çal demişler. Hoca tutmuş başlamış çalmaya. Hocam elini oynat demişler. Niye demiş? E, bin yıldır ozanlar elini oynatıyor. Bin yıldır onlar benim bulduğum yeri arıyorlar. Herkes sazı tutup çalıyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Kişisel olarak. Ben ellerin oynatılmasından yanayım. Herkesin ahengi farklı olabilir. Herkesin sorusu farklı olabilir. Yani e, bilgi açısından, epistemik açıdan insanların idrakinin basamaklı olduğunu kabul ediyorsak İnsanların onu idrak etme, yakalama, anlamasını da farklı olduğunu kabul etmemiz lazım. O açıdan buyurgan bir dil yaratır her şeyi. Kendiniz de kutsallaştırıyorsunuz çünkü. Hakikati bulduğunuzu, tartışılmaz cümlelere ulaştığınızı varsayıyorsunuz. Ve insanlar onu işaret ediyorsunuz. Ben işaret etmekten değil, birlikte yürümekten yanayım. Bak ben buldum, buyurun siz de buradan gidin. Ben peygamber değilim, kimse peygamber değil. Peygamberlere tabi olmak da bir inanç meselesidir zaten. Ama fikriyat konularına geldiğimiz zaman, tefekkür konularına geldiğimiz zaman, insanlarla birlikte yürümek, müzakere, münakaşa, münazara kelimesi, mufaale bablarından gelir. Bizde de dikkat et tartışma, şeye iki isteştiktir, karşılıklık gerektirir. Kutsal bir e, yapıdan üretilen doktriner buyurgan değil, işleştik istemez. Tek tabii tek taraflı. Ben bunu tespit ettim. Soru sorma. Hakikati ben buldum. Hani bu sadece bize az bir şey değil. Ben bir yani, akademik magazinden bahsedeyim sana. Ee, Kanada'da görev yaparken işte e, Karl Popper'ın öğrencileri yaşlı tabii. Onlarla tanıştığım zaman öğretmişler. Mesela Karl Popper soru sorulmasından hiç haz Haz etmemiş. Büyük filozof değil mi? İşte felsefe sorudur, eleştirilir diyen ama çünkü Popper'ın böyle bir tavır alması şundan. Ben hakikati zaten buldum. Yani en üst cümleyi bu konuda ben kuruyorum. Yani senin soracağın ya da senin itirazın daha doğrusu neyi değiştirebilir ki? E beni dinle yani. Varlık konuşuyor. Mesela varlığı dinleyeceksin şeklinde. Altı doluysa fiyakalı bir yaklaşım. Fiyakalı ama doğru değil bence. Bakın daha devamı var bunun. Tek bir kişiye soru sorma hakkı veriyor. O da Mısırlı bir kişi. Ve ona da bir bizik bir başı bozuk diyor. Çünkü e, yani başı bozuk Türk demek aslında. E çünkü Türk ordusunda, Osmanlı ordusunda başı bozuklar var ya. E, buradan hareket ederek İngilizceye bir kelime geçmiş. Popper bunu o Mısırlı için kullanıyor. Başı bozuk yani soru sormak başı bozukluktur. Çünkü ben zaten meseleyi çerçeveledim, ortaya koydum. Niye soru soruyorsun demek istiyor. Bu, bu işte bu kişi de Ablami Sabra meşhur Harvard'daki İslam bilim tarihçisi. Ablami Sabra. Allah rahmet eylesin onda vefat etti. Ben genelde fikriyatında düzeni, tertibi önemsemekle birlikte tefekkür aşamasında, müzakerelerde başıbozukluğun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha gerekli olduğunu Çünkü düşünüyorum. Daha, daha do doyurucu ve insanların hiyerarşisini dikkate aldığımızda insanlarla müzakere etmenin çok farklı İfade biçimleri var. Hakikat tek olabilir de onu ifade etmenin çok çeşitli olduğunu kabul etmemiz lazım. Onun için bu bunu özellikle vurguluyorum. Bir de şu e, mesele hani Russell'ı atıf yaparak kullandığım cümle hiçbir fikrim için ölmeye hazır değilim. Çünkü yanlış olabilirler. Fikirler değer değildir tek başına. Fikirler değere dönüşebilir. Ama biz bir nazari faaliyet yürüttüğümüzde e, herkese açık tartışılabilir e, bir meydan okumayı da yapıyoruz. Buyurun ben şunları söylüyorum, siz de buna dahil olun, eleştirin, katılın, bunu daha iyi yapabilmenin yollarını birlikte bulalım demektir. Yani sormak, aynı zamanda karşı tarafa meydan okumak ve onun meydan okumasını kabul etmek demektir. Siz şimdi dikte ederseniz, ben hakikati buldum, bu konuda tek bir cümle var, onu da ben kullanıyorum derseniz, insanlar size ne meydan okur, ne de siz insanlara meydan okursunuz. Yani o açıdan başıbozukluk, belirli bir araştırma merhalesinde, e, hakikatin neyse o hakikat e, tespitinde e, birlikte yürümenin imkanını da verir. Ama bu başıbozukluğu bir yöntem dahilinde yapacağız tabii. Yani başıbozukluk e, derken e, kafamıza göre takılacağımız bir şeyi kastetmiyorum. Çünkü paylaşı, paylaşılabilir bilginin belki konuşacağız. En özelliği belli bir yöntem içerisinden e, yürütülmesidir diye düşünüyorum tabii. E, eyvallah e, hocam. Şimdi yani o vurgum ondan kaynaklanıyor. Bir taraftan da işaret ediyorlar ilk reklam arası geldi diye. Şu az önce bahsettiğiniz iki tür sorma meselesini dönüşte biraz daha açıp oradan devam ederiz diye ümit ediyorum reklamdan sonra burada olacağız. Şey de böyle e, gelebiliriz gibi geliyor bana efendim yeniden merhabalar konuşurken yakalandık. TV.net'tesiniz. Soruların Peşinde programıyla bugün ilk bölümüyle karşınızdayız İhsan Fazlaoğlu hocamız, ben Deniz Yusuf Gençte. her hafta televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatıyorum. Her hafta cumartesi günü saat 22'de TV Nette Soruların Peşinde ile karşınızda olacağız. Biz ilk bölümde İhsan Fazlaoğlu hocama bir dizi, soru nedir'in cevabını almaya yaklaşacak bir dizi. Ee, soru ile e, yolculuğumuza bismillah demiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ee, arada konuştuğumuz şeyle gidebiliriz hocam. Bu e, iki tür soru demiştim ama giderken e, onu kenarda bırakabiliriz. Hı hı. Ee, soru cevap ilişkisinde e, cevapların çokluğu, evet. e, bahsi siz bu yakın zamanlarda yaptığınız bu mülkiyeliler konferansında da altını çizdiğiniz bir yerdi. Evet. Ee, ne söylersiniz ona ilişkin yani bir soru varsa bir cevap mıdır e, elbette değil tabii. zaten o beşeri bilginin tabiatına doğasına aykırı bir şey ee, Şimdi şöyle e, soruları belki belirli bir tasnife tabi tutmak lazım en genel anlamıyla soruları ikiye ayırabiliriz halis sorular halis yani herhangi bir olduğu olayın doğrudan kendisiyle alakalı sorularımız var bizim bir de bu soruları yanıtlarken ürettiğimiz sistemler var, dizgeler var. Bu dizgelerin ürettiği ikinci sorular var. Halis sorulara bir örnek derseniz hocam. Mesela ya, bu nasıl yağar? Çok basit. Eyvallah. Mesela işte maddenin yapısı nedir? Bu halis bir soru. Ama şimdi diyelim ki maddenin yapısı nedir sorusunu soran bir felsefe sistemi diyelim ki e, atomculuk üzerinden, öbürü madde suret teorisi üzerinden, çeşitli teorik perspektifler var bu belki ileride teori meselesini de konuşuruz. Teorik düşünme, teorik soru sorma nedir? Ee, siz bir cevap üretiyorsunuz. Belirli kavramlar kullanıyorsunuz, belirli önermeler oluşturuyorsunuz, yargılarda bulunuyorsunuz. Bir süre sonra o şişiyor. Siz o e, olguyu ya da o olayı o yapı içerisinde idrak ediyorsunuz. Bu hali sorular. Ama bir de e, farklı bir sistem size bir soru soruyor. O soruyor. Dolayısıyla bunlara da cevap yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de kendi sisteminizi halı gibi dokurken araya doğrudan olgu olaya ilişkin olmayan sorular çıkıyor. Sistem içi, sistem bağımlı sorunlar, dizge bağımlı sorunlar diyorum ben buna. Bunlara da cevaplandırmaya çalışıyorsunuz. Bunlar da ikinci sorulardır. Bunu düşünce tarihi çalışmalarımızda metin okurken çok dikkat etmemiz lazım. Hangi filozof metni olursa olsun hatta bilim metni bile o olabilir. Bir, o metnin e, hali soruları nelerdir? Bunu önce bir çıkartmak lazım. Bu hali soruları cevaplamak için geliştirilen yöntemlerin doğasından kaynaklanan ya da karşı eleştirilerden kaynaklanan sorular nelerdir? İkinci sorular. Bu niye önemli biliyor musunuz? Şundan. Şimdi herhangi bir dizgenin, felsefi, bilimsel dizgenin ortadan kalkması neticesinde yani hali, diyelim ki batlam sistemi bize bir gökyüzü aletisi sunuyor. Değil mi? Halis soru onlar. Şimdi batlam sistemi ortadan kalktıktan sonra biz onun halis sorularıyla olan irtibatını bitirdik, kapattık diye. Ama ikinci soruları tartışıyoruz mesela. Diyelim ki i̇bn Sina sistemi Gazali sistemi bir bütün olarak kullanılmıyor ama Gazali'nin o sorulara cevaplarken ürettiği meseleleri bugün tartışıyoruz hala. Hmm. İşte teknik şeylere girmemek için onlardan örnek vermeyeceğim ama diyelim ki nedensellik meselesi. Yani mesela evet. Pek çok dini konularda özellikle, bu çok yaygındır bizde, felsefi konularda, böyle soyut mesele işkin ilişkin konularda, e, diyelim ki vahdet-i vücut tartışmalarında mesela, tasuvuf meselelerinde, e, o cevaplar belirli soruları yanıtlamak üzere üretilmiş, soru ortada yok, cevap duruyor mesela. Bunlar hep sıkıntı yaratan şeyler, bunları iyi analiz etmek lazım. O açıdan... Anlamı ele geçmiyor bir tarafıyla bu durumda. Ay Şöyle, şimdi siz bu hani vardır ya idari işlerde bir şeyi çözemediğiniz zaman bir komisyon kurarsınız, ona havale edersiniz. Buna benziyor biraz. Şimdi bir soru var, soruyu çözemiyorsunuz. Onunla ilgili çok çeşitli cevaplar üretiyorsunuz. Bir süre sonra soruyu unutup o cevaplar üzerinden devam etmek istiyorsunuz. Bu cevabın çoğaltılmasından kastettiğim bu. Özellikle bu yerleşik bedeniyetlerde şer ve haşiye geleneği vardır biliyorsun. Şimdi bir konuyu e, diyelim ki i̇bn Sina ya da Niftin fark etmez yani hangi gelenekten alırsanız alın bir soruyu çözmek için bir e, çözüm üretiyor. Bu çözüm üzerine konuşmaya başlıyorsunuz. Bir süre sonra öyle bir literatür ortaya çıkıyor ki bu literatür şunu insana düşündürtüyor ya soru neydi? Bu çok tehlikeli bir şey. E, bu sadece bu e, felsefi anlamdaki bilimsel sorular için değil, siyasi konularda da, günlük konularda da böyledir. Ama insanlık tarihinin büyük bir kısmı da böyle değil mi zaten? Şimdi, ya da din tarihi, din zaten tarihi. böyle olduğu için e, bunun üzerinden gidiyoruz. Şimdi bak burada şunu bir söyleyeyim, konu konuyu açıyor. Düşünmeyi ancak düşünme etkiliğinde yakalayabiliriz. Düşünme etkinliğinin ötesinde bir düşünme yok. Yani düşünme şurada ağaç gibi duruyor da üzerine konuşmuyoruz zaten. Hmm. Düşünme tarihiyle birlikte yürür. Tarihle birlikte yürür hatta. Dolayısıyla biz düşünme nedir? Düşünme üzerine konuşmayı mümkün kılacak zemini düşünme etkiliği üzerinden. Herhangi bir düşünürün olabilir bu. İnsanlık türünün düşünce tecrübesi olabilir. Bu açıdan elbette tarihte böyle yürüyor da biz onu analiz ediyoruz zaten. Dolayısıyla şöyle yani herhangi bir siyasi sorunu bile çözmek için o kadar çok cevap üretebilirsiniz ki bir süre sonra ya bu ne için üretildi ortadan kalkabilir Buna çok dikkat etmekte fayda var. Tarihte bunun çok örneği var. Şimdi diyelim ki en güzel örnek de Fatih'in bir metin okuması ile alakalıdır. Onu kısaca özetleyeyim. Fatih Sultan Mehmet bir metin okuyor. Metinde evrenin merkezi nedir? Yani O dönemdeki evren tabii. işte dünya merkezde. Dünyanın da bir merkezi var. Bu merkez bir nokta. Şimdi bu nokta fiziksel mi, matematiksel mi sorusu var. Yani bu gerçekten var mı evrende fiziksel olarak yoksa biz matematiksel modelleme yaparken bu noktayı varsayıyor muyuz? Bunu zamanında sormuşlar. Ama o kadar çok cevap üretilmiş ki. Şimdi Fatih Sultan Mehmet bunu okurken, bunu anlatılardan biliyoruz. Allah Allah, ne? kim ne diyor karıştırmış. Ve bunu 11 Osmanlı alimi kendi döneminde... Hocazade başta olmak üzere Sinan Paşa, Eftezade e, filan falan soruyor diyor ki ya bu soruyu çok cevap yazılmış ama soru ortadan kalkmış. Yani şunu bir ele alalım bakayım. İşin ilginci onlar da cevap verirken <gülüyor> bir süre sonra soru yine çoğalıyor. çoğalıyor. Cevaplar çoğalıyor. Şimdi kastettiğim orada bu. Yani biz özellikle... E, Doğrudan olgu olaylara, bu ister fiziksel olsun, ister zihinsel olsun, ister dini, fark etmez. Doğrudan olgu olaylara ilişkin sorularla, bu sorulara evet. verilen yanıtların, cevapların ve bu cevaplardan hareket ederek üretilmiş yeni soruların, sonra bunlara verilen cevapların, bu zincirleme gidiyor, aslında iyi ayrım yapmamız lazım düşünce tarihi okumalarımızda ya da günlük hayatımızı idame ettirirken. Kastettiğim orada o. Yani soruyu cevaplarda boğmak diye bir tabir var. Hmm. Bir süre sonra o elinizden kayboluyor. Ya biz ne sormuştuk? Neyin peşindeydik? Yani yola çıktınız, bir amacınız var ama başka amaçlar giriyor. Yolunuzu karıştırıyorsunuz anlamında. Şimdi unutma, cahil kelimesi, aklı dolaşık demek. Yani çölde yolunu kaybeden, amaçsız dolaşan, buradaki amaç, pratik amaç anlamında değil. Ya yani Nereye gidiyorduk biz yahu? Bir yerden çıktık, bir yere gidiyoruz da... Kaybettik yönümüzü. Yönünü kaybetmek. Cahil odur. Cevele kelimesiyle alakalı. Çölde yolunu kaybetmek. Onun için ben cahil kelimesini Türkçe'ye aklı dolaşık olarak çeviriyorum. Yani bir yerden bir yere gidemiyor. Kavramları birbirine ekleyemiyor. Önermeleri birbirine ekleyemiyor. Bir şey var daha ama oranındaki rabıkayı kuramıyor. vaziyette anlamında. Cevaplar bizi dağıtabilir. Onun için ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle metin okumalarımızda o metnin halis sorularıyla ikinci soruları, üçüncü soruları bunlar çoğaltılabilir. Nedir? Bunu iyi ayırmak gerekiyor. Dediğim gibi bu sadece tarihsel bir hadise değil. Günlük yaşamımızda da, hayatımızda da bunu görüyoruz. Bir süre sonra elimizden o soru kaçıyor. E, sistem kuruyoruz. O sistemin e, sıcaklığı içerisinde yaşamayı göze alıyoruz. Diyelim ki mesela, niçin varız? İnsanın var olmasının anlamı nedir? Bununla ilgili bir cevap ürettiniz. Bir süre sonra o cevap sizi tatmin ediyor. Kurumsallaşıyor. Çünkü sizin ürettiğiniz bilgi bir süresi oryantasyon dediğimiz, bilginin oryantasyon dediğimiz bir hadise. Temerküz ediyor. Kamusallaşıyor. Onun içinde yaşamaya başlıyorsunuz. Gerçekten soru neydi? Şimdi Ahmet Yesevi'nin ifadesiyle Hazreti Pir'in ifadesiyle riyakarlık üretir böyle bir durum diyor. Yani sorunun kaybolduğu cevapların kurumsallaşması bir süre riyakarlık üretir. Çünkü neyi niçin yaptığınızı kaybedersiniz. Neyi niçin yapıyorsunuz? Hangi cevap ne işe yarıyor? Bu ortadan kaybolur. O rüyakarlık üretir. Şimdi bak burada tam geri gelmişken tecdit hani, tecdit, yenileme. yenileme. Hani müceddit vardır ya. İşte tam da burada devreye giriyor. E, müceddit nedir biliyor musunuz? Şudur. Sorular unutulmuş cevaplara tekrar sorularını iade etmek. Yani o cevapları tekrar sorularına rica et. Yani cevaplara bilinç kazandırmak. Bilinç içeriği kazandırmak. Mesela biz ne diyoruz? İmam Gazali Müceddit ne yazmış? i̇hya ül, -ül yeni bir şey mi söylüyor? Hayır. Artık süreç içerisinde pratize edile edile soruları unutulmuş, kökenleri unutulmuş. Niçin biz bunu yapıyoruz? Nedenleri unutulmuş cevapları tekrar sorularına ilica etmek. Bak bunu şun için yapıyorsun. Bu sorunun bu cevabın sorusu şu. Oradaki bağlantıları tekrar kurmaktır aynı zamanda. Tecdit. Bilince taşımak. Ee, eylemlerinize bir farkındalık kazandırmak. Şuna, şuna benziyor bu. Şimdi siz çok güzel Türkçe konuşabilirsiniz. Ama gramer kurallarını otursunuz değil mi? Gramer kurallarını düşünerek konuşamıyorsunuz. şu tam da odur. Kurduğun cümlenin ait olduğu gramatik şamayı sana tekrar hatırlatır. Buna benziyor bu. Yani bir cevap havuzu içerisinde yaşıyorsunuz. insanlar zamanında bir e, sorulara cevap vermişler, bir dizge kurmuşlar, o dizgenin içerisinde yaşıyorsunuz. Ama onu ikinci nesilin özellikle, üçüncüsü bunu pratize edeyen, ya bu cevapların soruları nelerdi diye sorduğunda bunu kuran işi işte orada bir tecdit hareketi yapıyor. O insanların yaşadığı sisteme yeniden bir bilinç yüklemesinde bulunuyor. O cevapların ait olduğu soruları, bak işte sen şuradan geldin sorusunun cevabı bu. Senin insanın anlamı nedir sorusunun cevabı bu. Kul olarak vazifen ne? Gibi belirli bağlantılar kurarak e, o cevapları tekrar hayatiyet kazandırıyor. Onlar ihya o da, ihya ulumü dindeki kastedilen i̇hya. dinin ihyası değil, dini ilimlerin ihyasıdır. Yani bilginin oradaki ulum e, ilim kelimesinin çoğu disiplin anlamında dini ilimler. Yani biz dini ilimler niye ürettik? Fıkıh niye ürettik? kelamı niye ürettik? Akaidini ürettik. Kendinde bunların değerine. Ve neye aitler? Hangi sorulara aitler? Ve bu sorulara ilişkin verdikleri cevapların e, bağlantılı olduğu zemindeki temel sorular, birinci sorular, ikinci sorular, üçüncü sorular nedir anlamına geliyor bu. O yüzden çok Eyvallah. ciddi bir şey. Yani soru sormanın ne kadar ciddi olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Eyvallah. İnsan zihni tabii şöyle de yaklaşmış oluyor hocam. O e, sorunun nedenini kaybolmuş cevaplar yığını ile karşılaşınca, Buranın anlamlı bir varlık alanı olmadığı, dünya olmadığını e, varsayıyor. Bir süre sonra o sistem içinde, o dizge içinde yaşayan insanlar hakikaten bu anlam sorusuyla yüzleşebilirler. Ya niye biz namaz kılıyorduk, niye uç tutuyorduk, hmm. niye şöyle yapıyorduk, niye böyle yapıyorduk gibi pek çok soru sorabilirler. Onun için zaten eğitim, öğretimin önemli özelliklerden bir tanesi. Özellikle e, üst seviyede insanlara sahip oldukları cevapların sorularını tekrar hatırlatmaktır. Yani biz şimdi diyelim ki felsefede, ee, i̇bn Sina okuyoruz, Aristoteles okuyoruz, Kant okuyoruz. Derdimiz bu adamların e, artık belli oranlarda eskimiz sistemlerini insanlara e, öğretmek değil. Bu sistemlerin, bu dizgelerin hangi sorulara dayandığını hatırlatmak. Yani soru sorma, e, o soruların nasıl yanıtlanacağına dair e, insanların takip ettiği güzergahlar nelerdir bunu hatırlatmaktır. Yani onun için sık sık e, soruları insanlara hatırlatmak lazım. Bu peki mümkün olur mu hocam? Yani mesela çok daha anlaşılır bir örneğe çekmeye çalışayım. Uygun örnek olur mu bilmiyorum. Büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atılmaz. Şimdi böyle bir şey var masada. Böyle bir ilke var mı? Kaldı mı? Eskiden vardı. Eskiden şimdi vardı. Ama bunun mesela niye vardı var sorusunun cevabı yok artık. Ama dedim ya alışkanlıklar bunu utturuyor. Mesela bak ben güzel bir örnek vereyim. Daha güzel bir örnek. Şimdi Anadolu'da eskiden, şimdi kalmadı da, erkekler önden görür, hanımlar arkadan görürdü. Evet. Şimdi bunun nedenini kaybettik biz. Ne diye yorumladık bunu? Bu ya iş işte yani filan. Halbuki devam bin yıl savaşan bir toplumsun. Çok şehidim var. İnsanlar kocasız kalıyorlar. Evli olan insanlar, sokakta birlikte yürümüyor ki dul hanımlar bundan incinmesin diye. Bak, siz nedenini unutursanız sonucu farklı yorumlamaya başlıyorsunuz. Buna pek çok örnek verilebilir. Ben buna güzel bir örnek vereyim. Başka bir örnek. Şimdi bizim Karadeniz'de. Belirli yerlerde, e, bunlar kalktı eskiden. Kadınlar çalışırdı, erkekler işe gitmez. E, evde oturur filan falan. Şimdi daha sonra tabii kahvehanelerde oturuyorlar. Şimdi bu bir açıdan baktığında çok garip bir şey değil mi? Ama ben bunun nedenini tespit ettim. 1702'de e, Trabzon ve Artvin'i dolaşan bir Fransız seyahatnamesinde bunun nedenini ben tespit ettim. Bakın nedeni bulunca o şey, durumu anlamlandırabiliyorsunuz. Çünkü çok kan davası var o dönemde Karadeniz'de. Kadınlar kocalarını, erkeklerini, sadece eşlerini değil, erkek çocukların ölmemesi için evin hareminden onların çıkmasına izin vermiyorlar. Çünkü eşkıyanın da bir kuralı var. Evin hareminde insan öldürülmez Karadeniz'de. Tarlada, şurada, burada. Ve tüm işi kadın yüklenmek zorunda kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bu sebep bir süre sonra ortadan kalkıyor. Alışkanlığa dönüşen eylemler devam ediyor. Siz de buna yükleme yapıyorsunuz. Şimdi size eşiniz gelip çalış deyince erkek adam çalışır mı diyorsun. Halbuki evet bu. <gülüyor> yani falan. Halbuki o neden unutulmuş. Tam da kastettiğim bu. Bir şeyin nedenini unuttuğun zaman o nedeni ya da o soruyu cevaplandırmak için ürettiğin yanıt bir süre sonra anlamını kaybedip başka şekilde değerlendirmelere konu olabiliyor. Absürt, saçma bir e, resim ortaya çıkartabiliyor. Peki şey açısından mümkün mü hocam bu insan ve toplum e... Hayatı açısından tüm nedenler, sorulara geri dönüp oraları ortaya çıkarmak, açığa çıkarmak. Elden geldiğince yapmak zorundasın. Bak şimdi e, tehlikeli bir suya geçelim. Şimdi diyelim ki e, kurumları değerlendirirken de benzer bir şey. E, tarihte bir kurum kuruyorsun. A kurumu. Bu kurumu niye kuruyorsun? Belli bir sorunu çözmek için. Soru değil, sorun da olabilir. Sorun Sorunla soru arasında fark var. Sorunu çözmek için, diyelim ki mesela medrese kuruyorsun. değil mi? Medrese niye kurulur? Herhangi bir eğitim problemini, yani diyelim ki siz Müslüman gençleri nasıl eğiteceksiniz? Genç nasıl eğiteceksiniz? İşte devletin de ihtiyaçları var. Şimdi kurumu kurdunuz. Bu eğitimle alakalı bir sorunun çözümü için üretilmiş bir kurum. Evet. Değil mi? Ama şimdi bir süre sonra o kurumu... Çok önemsemeye başlıyorsunuz. Onu kutsamaya başlıyorsunuz. Halbuki mesele oradan iyiydi. Eğitim. Eğitimdi. Eğitimden, Gençlerdi, eğitimdi. Elbette yani. Önemli, sizin sorunuz, esas sorunuz neydi burada? Ben Müslüman gençleri nasıl eğiteceğim? Müslüman toplum nasıl eğitim, öğretim, süzgeçinden geçirilecek? Bu kadar. Bu medresedir, kedresedir, fedresedir olabilir. Bakın eğer esas soruyu gözden kaçırdığınız zaman o soruya üretilecek o soruyu cevaplanmak ürettiğiniz kurumu bile bir süresi kutsamaya başlıyorsunuz. Şimdi buradan bakınca hocam Osmanlı'nın son dönemindeki o yaygın medrese medreselerin ıslahı tartışmalarının hepsi ya bu kadar basit mi aslında bu mesele? Yok, şöyle gibi anlaşılmalı. Bize yani. bize basit gelir. Çünkü insanlar belli alışkanlıklara sahip. Ona karşı duran insanlar da e, haklılar. Ne açıdan haklılar? İnsan alışkanlıklarını sabah akşam terk edemez. Özellikle muhafazakar olur yaşlı insanlar, yaşlı bir insan e, sahip olduğu tüm bilgileri sabahtan akşama elbise çıkarttığı gibi çıkartamaz. Hafızasını kaybeder çünkü. Yani bu, buradaki o toplumsal çatışmaların belirli bir e, zemini var. Anlatabiliyor muyum? Yani müteassip olmak, e, sık sık tekrar ettiğim bir şey var. Belirli bir iktidar alanına dönüştürmediği müddetçe, taassip bir toplumdaki sürekliliği sağlamak için elzemdir. Çok enteresan. Yani yobaz dediğin insan, esas da müteassip insan, Asabiyetten gelir. i̇bn İb Haldun'un mukadimede kullandığı asabiyetle aynı köktendir. Sinir sistemiyle çok alakalıdır. Vücudu ayakta tutan sinir sistemidir. Dolayısıyla toplumsal asabiyet, e, yeniliklere biraz direnç göstermek, toplumsal bütünlüğü sağlamak açısından enzemdir. Hakim olmamak kaydıyla. İktidar, iktidar, i̇ktidar alanında dönüştürmemek kaydıyla. Onu suistimal etmemek kaydıyla. E, herhangi bir fikrin yobazı, mutasibı ben saygı duyarım. Kişisel olarak hangi fikrin olursa olsun. Bu sizi aynı zamanda o toplumu dönüştürmeye çalışan entelektüelleri de e, ayık tutar. Hata yapmamak konusunda. Sadece o süreklilik vurgusu dolayı işte, değil mi hocam? Tabii tabii. E, halkı da kontrol edersiniz. Ani değişimler sizi dağıtabilir. Hızlı değişimler sizi dağıtabilir. Sürekliliği sağlayamazsınız. E, hayat öyle atomik değildir. Yani anlam değer dünyası holistik bütüncül bir yapı veriyor size. Siz o anlam değer dünyasını sabahtan akşama değiştirirseniz, biz ona, e, mesela bakın dilde bunu yaşadık biz. E, alfabeyi demiyorum, aşırı sadeleştirme bizde bir semantik travma yarattı. Anlam kaymasını uğradı zihnimiz. Bizim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü gerçekliği, her türlü gerçekliği idrak ettiğiniz kavramlar azalınca e, anlam değer dünyanızda bir küçülme meydana gelir mesela. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ona gösterilen direnç, tekrar ediyorum bir iktidar alanı yaratmama kaydıyla son derece anlamlıydı ve bunun işe yaradığını görüyorum. Bugün Türkiye'de mesela biz bunu açtık. Her türlü kelimeyi kendi semantik anlam e, dünyamız ifadecilik her türlü kelimeyi rahatlıkla kullanıyoruz. Dolayısıyla direnci her zaman kötü olarak görmemek lazım. Ha tabii bu direnci, toplumsal direnci kendi, e, toplumdaki artı değeri kontrol etmek için iktidar niyetiyle kullanan gruplar olabilir. O ayrı bir konu. Onu tartışabiliriz. Ama o açıdan ben müteassip insanın İhlaslı e, ihlaslı diyelim hadi ona. İhlaslı dürüst müteassip insanın toplumsal sürekliliği yani cevapların eee akıbeti açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak bu da bir yorum neticede. Onun için ben her kültürdeki müteassip insanlara dikkat ederim. Hmm. Ve ve onlar bazen gerçekten e, Büyük filozofların bile cevaplarını gözden geçirmesine neden olur. Acaba burada fazla mı ileri gittim? Niçin böyle bir direnç var? Ve bazen gerçekten çok yaratıcı sonuçları ürettiğini görüyoruz fikri planda. Yani herhangi bir felsefi pozisyonu, kelami pozisyonu ısrarla korumak ve savunmak karşı tarafında yaratıcı olmaya, doğurgan olmaya iter. E, o açıdan o diyalektik ilişkiyi de göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu soru cevap meselesinde hmm. diye düşünüyorum. Eyvallah. Belki hocam şey, hani bir, bir yeri değiştirelim. E, şimdi vaktimiz de azalıyor. E, doğru soru nedir? RIN tarifini sizden alsak. Yok. O Dolayısıyla... öyle bir tarif veremem. Dükkanda yok öyle bir tarif. <gülüyor> yani <gülüyor> tabii bunu şey için soruyorum. Yok, yok soru yok. nasıl sorulur? Rahatla, rahatlayalım diye ben de espri Eyvallah. yapıyorum. Şimdi doğru ne ki? Doğru soru ne? Yani onu sorunu sıfatı olarak kullandım. Doğru ne ki? Yani neye göre doğru, kime göre doğru, hangi sisteme göre doğru? Yani öyle mutlak zaman mekan açan bir doğru olmadığına göre. Doğru soru yönteme ilişkin soru olabilir mesela. Yani bunu düşünmemiz gerekiyor. Bir alimimiz öyle diyor. En zor soruyu cahiller sorar. Çünkü kitapta yeri yoktur. Bilgis. <gülüyor> Bilgis <Biliyorsun. gülüyor> soru yani. E, bildiğin yerden çıkmaz yani. Hmm. Şimdi doğru soru... E, ...aslında... ...cevaplamak istediğiniz alanla alakalı olabilir. Mesela yani siz... Fiziksel bir soru şey alanda uğraşıyorsunuz felsefi onunla alakalı olabilir yani öne hepsinden bağımsız doğru soru nedir? Eyvallah doğru. O zaman şöyle yapalım hocam doğruyu dışarıda bırakıp dönünce şimdi reklam geldi dönünce nasıl soru soruldu? Bu yani kadar hızlı şimdiden... mı gidiyoruz? Ne evet. zaman reklam geldi? Vakit hızlı geçiyor hocam. Öyle mi? Tabi. Peki. Reklamdan sonra burada olacağız inşallah. Evet, üçüncü bölümü devam ediyoruz hocam. Ee, pek çok notumuz var, benim en azından notum vardı fakat yüzde ikisini falan konuşabildik. şeyi görmüş oldum. Programı en azından. Yani bir programla bu kapatmayacaksınız değil mi? Yani öyle olmadı işte hocam. şeyi öyle görmüş oldum ben. Yani ne kadar ne olabilir? yani devam edeceğimize göre önümüzdeki hafta daha sonraki hafta devam ederiz. Ee, eyvallah. Ee, şeyi sormuştum hocam gitmeden önce nasıl doğru şeyini sıfatını atıp nasıl soru sordur? Bu düşünmenin yöntemi e, ilaveten bunun kenarına ekleyeyim. E, birlikte e, şey yaparsınız. Cevaplamış olursunuz. Soru sormak e, insan cevaplarını kaybedebilir. E, sorularını kaybedebilir mi? Soru sormak kaybedilir mi? Evet. Güzel. Şimdi zaten bence e, konuşmamızın e, doğal gidişatı buna götürüyor bizi. Çünkü cevaplar arasında kaybolmak Evet. dedik. Sorular da kaybedilebilir tabii. Ama burada soru sormayı kaybetmenin çok çeşitli nedenleri var. Ee, i̇nsanların sorunları sorularına galebe çalar. Ne demek bu? Mesela açsınız, hayati tehlike altındasınız, soru sormazsınız, sorunlarınızı çözersiniz. Bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Sorun ile soru arasında bir ayrım yapmamız lazım. Evet. Ha, şimdi sorun bizim daha çok e, maddi ve manevi güvenliğimizle ilişkili... E, Birinci dereceden ihtiyacımız, ihtiyacımız, havacıya asli dedikleri alakalı? Aslında soru estetik bir durumda da, onu da söyleyeyim. Yani üst sorular estetik bir duruşu gerektirir. Hani vardır ya, zorunlu ihtiyaçlar, işte elbise giyeceksiniz ama bu elbise çuval da olabilir, değil mi? Sonra zorunun yanında bir de genel ihtiyaçlarımız vardır. Yani nedir? Pantolon giymek gibi ya da ceket giymek bir çuval değil de, ama bir de estetik ihtiyaçlarımız vardır. Falanca markayı giymek. Ya da işte mağarada yaşamak, evde yaşamak, işte yalıda yaşamak gibi düşünün. Şimdi soru aslında bizim burada bahsettiğimiz soru çok estetik bir durumdur da aynı zamanda. <gülüyor> Diğerleri büyük oranda yaşamımızı idame ettirdiğimiz ve zekamızla sorduğumuz sorunlardır. Onları soru olarak görmüyorum ben. Şimdi ayrımlar yapıyoruz tabii. Yani bunlar çeşitli ölçütlere göre yapılıyor. Yani tutup varlık nedir, insanın anlamı nedir, yaşamanın anlamı nedir gibi sorular çok estetik sorulardır bir yani, yani üst bir Nereye gidiyorum sorusu estetik bir çok sorudur. Üst, tabii yani üst Neyi bir soru. Ne yiyeceğim? Abi ne yiyeceğim? Nasıl geçineceğim? İşte devleti nasıl kuracağım? Örgütü nasıl kuracağım? Şu kurumu nasıl yöneteceğim? Bunlar esas dibayıyla soru gibi gözüküyor ama bunlar sorunlar. Neyle hani sorun dediğimiz şey... Çünkü sorunların sorudan farkı şu, başta onu söylemiştik, belirli bir amacı gözetiyoruz bunun için. Yani ev yapacağım can, nasıl ev yapacağım? Neticene niye amacım evi yapmak yani. Bu belirli bir amacı göz, göz, gözeterek e, sorduğumuz sorular ve zeka ile büyük oranda bunları çözüyoruz. Bunlara sorun diyorum ben ve bunlar bizim e, geleneğimizde tedebbür dediğimiz bir e, yetiyle çözülür. Yani bir şeyin ne demek tedebbür? İnsan fiillerini belirli bir gaye dikkate alarak düzenlemeye tedebbür denilir. Bunun sonucu da tedbirdir. Hani oğlum tedbirli ol, çıkıyorsun şemsiyeni al. Niye? Yağmur yağacak. Belli bir gaye var orada, somut bir gaye var. Şemsiyenin yanına al. Bu bir tedebbür diyoruz biz buna. Yani ben bir şey yapıyorum, bir eylemlerde bulunuyorum ama bu eylemlerin düzeni belli bir, önceden vaz edilmiş bir gayeye göre tertip edilmiş. Bu değil esas itibariyle. Bunu biz üst şeyde yöntemle yapacağız. Bu sorunları kastetmiyorum bu açıdan. Bilmiyorum anlatabildim mi? Sorunlar bizim günlük hayatımızı idame ettirmek için, yaşamak için. Bunları zaten tamamladıktan sonra yani zorunlu ihtiyaçlarımız ve ihtiyaçlarımız zaruriyat ve havaici asliye dediğimiz şeyi tamamladıktan sonraki üst yapıda sorduğumuz soruları kastediyoruz esas soru olarak. Evet. O derin sorular, bu bilim Ile alakalı, felsefeyle alakalı, dinle alakalı, hatta edebiyat, sanatla alakalı yüksek sorular mı diyelim ona artık nasıl diyelim? O daha başka bir şey tabii yani. O açıdan e, sorularımızı bu anlamda kaybetmekten bahsedebiliriz. Yani biz e, karnımızı nasıl doyuracağımız sorunu kaybedemeyiz. Kaybedersek yani aç kalırız. doyunca kaybederiz, çıkınca yani, geriliklenir o. Evet olabilir. Bir, bir yazar için denir ya aşkken ölüm hakkında yazarmış tokken de bunalım hakkında yazarmış onun gibi yani burada kaybet, soruları kaybetmekten kastettiğim bu çok önemli bir konu. Bunun üzerine belki ayrı bir bahis ayırmak lazım. Çünkü son konuşmalarımızda bunu ifade ediyoruz. Biz sorularımızı kaybettik gerçekten. Niye sorulmamızı kaybettik? Bunun bir kere sorunlarla uğraşmaktan büyük yıkımlar geçiriyorsunuz. İşte diyelim ki Deprem oluyor, evinizi kaybediyorsunuz. E, önce bu sorunu çözmeniz lazım. Akademik çalışmanızı bile bir kenara koyuyorsunuz, değil mi? Makale yazıyorsunuz, sonra sırada, doktora tezi hazırlıyorsunuz. Hastalandığınız zaman tutup doktora tezine devam edemezsiniz. Basit örnekler bunlar ama. Yani eviniz yokken evren üzerine. Yani önce onu halletmeniz, yani maddi güvenlik o, maddi olmadan mana olmaz diyoruz ya. Yani o mana o maddenin üzerine kuruluyor. O anlamda. İşte yaşadığımız, milletçe yaşadığımız sıkıntılar, medeniyet açısından yaşadığımız sıkıntıları kast ederek bunu söylüyorum. Ee, sorunlarımızla uğraştık. İşte devletimiz yıkıldı, istiklal harbini yaptık. Yeni bir devlet kurduk. Nüfus problemimiz var, borçlarımız var, hastalıklar var değil mi? Ee, ondan sonra Sadece bununla ilgili değil gibi hocam. Dil meselesini söylediniz ya. Dil meselesi diyelim bir mesele olarak ortadayken millet varlığıyla da doğru orantılı bir tarafıyla... Dille varsa değil. dilin tabii. kendisi yok. dilin dille bir problemimiz yok. Dildeki sadeleştirmeden e, ka, kastettiğim o. Dil değişir. Onu kastederek söylüyorum. E, tabii yani O da bir problem olarak alınabilir. Ama soruları kaybetmemizin e, başka nedenleri var. E, bir kere e, içinde yaşadığımız cevaplarla yetinmek de soruları kaybetmenin nedeni olabilir. Dedi ki onu başta. Yani siz bu soruyu cevaplandırmış e, hissiyatındaysanız soru sormayı bırakabilirsiniz. Bir sistem kurdunuz, onun için yaşıyorsunuz. Şimdi unutmayalım şunu. E, cevaplar bir süre sonra mislizm yaratabilir. Sizi büyülü bir e, alana katabilir. Her şeyi cevaplandırdığınızı düşünebilirsiniz. O bir mislizm yaratır. Ve siz orada artık soru sormayı terk edebilirsiniz. Yani sistemler belirli sorulara cevaplandırmak üretiliyor ama bir süre sonra sizin kapanınız olabilir. Sizi dışarıdan e, irtibatınız koparacak bir hapishaneye dönüşebilir. Hmm. Yani şöyle düşünün, e, bir koza örüyorsunuz kendinizden. Bunu siz yapamazsan insan, e, varlık denizinde sert bir cisme ihtiyaç duyar batmamak için. Denizde siz kaç saat kalabilirsiniz bir okyanusta? Değil mi? Bir sert cisme ihtiyaç bir tahta olabilir bu. O da bir e, cevaptır. Kayık olabilir, çok gelişmiş bir gemi olabilir. Kültürler böyledir. Şimdi buna ihtiyacınız var ama bir süre sonra o size için bir kapana dönüşebilir. Yani e, şeyin e, 1360'larda ölen e, Aydemir Cildeki diye bir alimimiz var. Kitabının girişinde diyor ki bu bir kimyacı, el kimyacı sürekli yakaza halinde durmak lazım diyor. Sürekli yakaza demek varlığa karşı çevrenize karşı uyanık olmak. Bu fark etme şey vardır ya fark etme. Faruk olma. Anlamak e, yani her türlü şeyi ayırdına varmak. Fakat insan bir süre sonra cevapların içerisindeki sıcaklıkla bu fark etme yetisini kaybedebilir. Bu da soruları terk etmenizle neden olabilir. Bu da yaptık. Yani bir cevaplan varlık diye ben cevap verdim, daha niye sorayım diyebilirsiniz. Halbuki yine ki sev kanaatim bazı soruların hiçbir zaman nihai cevabı olmaz. Bunların nihai olarak cevaplandığını düşünmek sizin işte o soruları terk etmenizin birinci nedenidir. Ee, biraz belki ağır olacak ama bizim medeniyetimizde e, soruları terk etmemiz son dönemlere yaşadığımız sıkıntılarla alakalı değil sadece. Cevapları verdiğimiz e, hissiyatı da soruları terk etmemize neden oldu. Mesela çok basit. Sayı nedir? Şey, sayı nedir de siz bir cevap veriyorsunuz. Diyelim ki kadim geleneklerden aldığınız bir cevabınız var. Sonra siz kendi kültürünüzde bir cevap geliştirdiniz. Bir süre sonra şunu düşünüyorsunuz. Tamam sayı nedir'in cevabı var bende. E, ve sayı nedir sorusunu rafa kaldırıyorsunuz mesela. Basit örnekler bunlar. İşte varlık nedir, şu nedir, bu nedir, bu illa felsefi olması gerekmiyor. Bilimsel de olabilir. E, Rasa taneler kurmuşsunuz, zişleri hazırlamışsınız, gökyüzü modelleri oluşturmuşsunuz. Bir süre sonra demişsiniz, tamam gökyüzü böyle çalışıyor mesela. Eğer dışarıdan ya da içeriden büyük bir sarsıntı geçirmediğiniz müddetçe sorularınızı yenilemiyorsunuz. O soruların cevapları içerisinde dedik ya yaşamaya başlıyorsunuz. Bu soruları terk etmeye neden oluyor. Bunu, Bu belki de insanlığın zihnimizin kaderi. yani Belki de iş, işin doğası budur bilemiyorum. Sorduracak bir şey olmadığı zaman küllenecektir. Tabii şimdi şöyle düşünelim. Siz e, Tanrı vardır ve birdir konusunda ilgili bir e, met, metin yaz, ispartı vacip metni yazdınız. Şimdi diyor ki e, bizim alimler, eğer Tanrı vardır ve birdir konusunda herhangi yeni bir şek ve şüphe yoksa, mevcut cevabınız geçerlidir. Ama biri kalkıp size dediğinde ya böyle bir kitap yazdınız ama, peki şöyle bir soru sorarsak ne yapacaksınız? Hmm. O zaman siz o cevabınızı gözden geçirmeye başlarsınız. Karşıdan bir soru gelmemişse ya da bir itiraz gelmemişse, bir eleştiri gelmemişse siz o cevapla kendinizi e, buradaki kandırmayı olumsuz ama kandırırsınız. Yani tamam dersiniz. Yeterli olduğunu. Tabii, Tabii onun için Kodikalı. işte bak soruya eşlik eden bazı özel şeyler, eleştiri, e, e, e, farklı okulların ve e, ekollerin varlığını olması, karşılıklı müzakerelerin canlı olması gibi pek çok şeye ihtiyacınız var. Yani soruların unutulması sadece içinde yaşadığımız son dönemlerdeki durumla alakalı değil. Metin okumaları yaptığımız zaman mesela diyelim ki siz Çerülme Vakıf okuyorsunuz, Çerül Tecid okuyorsunuz. Orada sorular ve cevaplar büyük oranda belirli bir bütünün içerisinde dönüyor. Bu güçlü medeniyetlerin biraz da kaderi. Bir medeniyet belli bir döneminde verdiği cevapları çoğaltarak, onların ayrıntılarıyla uğraşarak devam ediyor. Diyelim ki Batı'da yeni bir şey gelişti Avrupa'da. Size bir meydan okuyor. Mesela fenekler teorisi, efendim klasik astronomi, şu bu içinde yaşarken size biri diyor ki yok öyle bir şey yok. İşte biz şöyle bir şey... Anlatabiliyor muyum? Yani içinde yaşadığınız evi biri taşlamadan ya da biri onu e, tehdit, etmeden. Su, tehdit etmeden, meydan okumadan siz e, sorularınızın, yal, e, cevaplarınızın e, hala geçil olduğunu düşünebilirsiniz. Bu işin bir tarafı. Bir tarafı da bizim yaşadığımız e, politik, ekonomik ve benzeri gelişmelerden sonra e, yaşadığımız travmalar akabinde e, sorularımızı kaybetmemizle alakalı. Bu soruların sadece soru olarak değil, bu soruların e, tarihsel anlamını düşünürlerimizin bu sorularla olan irtibatını da bilmiyoruz açıkçası. Yani biliyor gibi davranıyoruz da e, hakiki anlamıyla e, hangi düşünce sistemi hangi soruların karşı olarak üretildiği bunlar çok uzun konu. Bunlar daha ileride de konuşabiliriz. Sorunun kaybetilmesi mümkündür. Soruyu kaybedince ne oluyor? Başkalarının cevaplarıyla idare etmeye başlıyorsunuz. Soruyu reddetmek de mümkün. Soruyu reddetmek ancak başka bir pozisyonu aldığınızda mümkün. Onu... Yani Osmanlı modern, Cumhuriyet modernleşmesi bağlamında hani. Şimdi şöyle bir varsayım var ya hocam. Cumhuriyeti kurarak e, burada devlet ve toplum bağlamındaki sorunlarımızı çözdüğümüz varsayımıyla Yok. hayata devam ettik. Ama sorunlar çok şekilde canlı şekilde devam ediyordu. Onlar, neticede, Reddedildi. onlar belli bir sorunun cevabı olarak üretildi neticede. Yani orada da bir cevap şeyi var. Şunu kastediyorum ben. E, Soruların terk edilmiş. Şimdi bakın siz soru sormazsanız bir ekonomik kriz, bir politik kriz, bir e, bilimsel bir konu, evrene ilişkin bir soru, soru sormazsanız ne yapacaksınız? Başka kültürlerin ürettiği cevaplarla yaşayacaksınız. Bu bir. Ya da eski tarihsel cevaplarınızı bugüne taşıyacaksınız. Biz şu anda iki hatayı da yapıyoruz. İki türlü işgal hareketi diyorum ben buna. ...ya başka kültürlerin cevapları bizi işgal ediyor ve bunların ne olduğunu da çok iyi bilmiyoruz. ha. Bunu da söyleyeyim. Yani yani Hegel'di, işte Kant'tı yani üretilmiş cevapları buraya transfer etmek, o cevapların sorularını da bazen ıskalamayı da gerektiriyor. Çünkü bu insanlar yaşadıkları belli bir kültür bağlamında o cevapları ürettiler. Onların soruları vardı. O soruların da bazen ne olduğunu ıskalıyoruz... Ee, ve e, e, e, bu, buraya aktardığımız zaman cevaplar üzerinde arasında dolup dolaşıp e, kafası, kafamız gidiyor yani. Ne diyor bu adam? Ama her halükarda ikisi de daha kolay. Ee, Geçmiştekini... Tabii geçmişteki gelişmemek. daha da riskli bir şey. Orada üretilmiş cevaplar var. Siz o cevapları bugüne taşıyıp e, işe yarar bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. O da başka bir problem. Hem kolay hocam ama o. Kolay o çünkü mi? size ait olduğu için onu kolayca aktarabiliyorsunuz. Bu iki cevap aktarımı da tehlikeli. Yani ne, yani bir kültür kendi sorularını kaybettiği zaman, entelektüellerinin tabii elbette soracağı cevabı sorularını kaybettiği zaman ve o sorularla ilişkin cevap üretimini kaybetmesi, devlet nedir sorusuna sizin bir cevabınız yoksa başkalarının devletle alakalı cevabını alırsınız. Adalet nedir konusunda sizin bir teorik bir cevabınız yoksa adalet konusunda yazılan kitapları tercüme etmek zorunda kalırsınız. Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz işte. Ha bu şu demek değil insanlığın tecrübesini ihmal edelim. Başka kültürlerin aynı soruya verdiği cevabı merak edip öğrenmek başka bir şey. O cevabı alıp uygulamak başka bir şey. Bu biraz şuna benziyor. Ee, bir hastasınız, hastaneye gidiyorsunuz. Doktor size diyor ki gel senin tahlillerini yapayım, filmlerini çekeyim. Yok diyorsun. Daha önce gelen bir hastanın dosyasına göre bana ilaç ver diyorsun. Bu çok tehlikeli bir şey. Bakın özellikle soyut meselelerde, anlam ve değere ilişkin meselelerde Başkalarının cevaplarıyla yetinmek bir süre sonra sizsiz olmaktan çıkartır. Tarihsel kimliğinizi, o tarihteki yürüyüşünüzü yüketler, sizin tarihsel kimliğinizi yok eder. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunun üzerine ayrıca durmak gerekiyor. Bu bizim hikayemiz. Bizim Yok bizim hikayemiz değil tek başına. Pek çok milletin hikayesi bu. Ee, ama tarihte soruları olan, cevapları olan bir medeniyet için daha acıklı bir şey bu. Ama burada tekrar ediyorum. Ee, çift yönlü bir problem var başka kültürlerin cevaplarına saldırısında uğramakla geçmişliğimizdeki cevapların saldırısına uğramak şeklinde iki tane meydan okuma var burada. Eyvallah. Aslında başka kültürlerin eee saldırısını ya da onun cevaplarını almaya çalışmayı bir yere koyabilmek daha kolay diğerine nazaran. Diğerini hayır, biraz açalım diyorum. Hayır bu sana sana öyle geliyor. Niye? Çünkü sen hala hani klasik değerlerinle irtibatı olan bir adamsın. Hmm tamamen oraya geçmiş olan bir insan var. Ben verdiğim, sık verdiğim bir örnek var. İsmin, isimlerle bir sorunum yok tabii. Şimdi bir kitap okuyorum felsefe kitabı. Ee, Doğu eleştirisi var. Hegel'den hareketle yapılan bir Doğu eleştirisi var. İşte doğuların tarihi olmaz. Doğular şöyle, doğullar böyle. Ya kitabın yazarı tam da Güneydoğu'lu bir hocamız. Peki bu hocamız hayatı boyunca Hegel'in cümlelerinin aksine ne yaptı? Hegel'i doğruluyor bence. Tüm yazdıklarıyla ve ettikleriyle, tüm sorularıyla ve cevaplarıyla. Gerçekten o hocamıza baktığım zaman Hegel'i haklı çıkartıyorum ben. Doğulların tarihi yok. Şimdi bakın bu çok önemli bir konu. Ee, şimdi ismini hatırlamıyorum ama bir hocamız Gadamer'le görüşmeye gittiği zaman, o zaman Gadamer de yaşlı, soruyor ona Gadamer, ne okuyorsunuz? O da işte her de gelin bilmem hangi metni okuyorum. Hangi kitabı okuyorsunuz demedim diyor. Almanca bir kelime varmış. Şimdi bunu nedir ayrımı diye sorunca diyor ki bir insan ancak kendi kültürünü okuyabilir. Benim kültürümden haberdar olabilirsiniz. Şimdi anlam değere nüfuz etme kolay değil. Bu matematik değil ya. Yani matematikte de belli oranda bu vardır ama. Şimdi sizin özellikle Gaistik bilim diyorsunuz. Manevi bilimler, anlam değer dünyanıza ilişkin bilimler değil mi? yani bunu çok yaşadık hayatımızda. Bir örnek vereyim. Öğrenciyken bir derste hocamız şöyle bir şey paylaştı bizimle. İşte üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada üniversite öğrencilerinin hocalarına karşı şöyle bir tepkisi var. Bakın şimdi bu tamamen zamandan, zeminden, mekandan boşandırılmış bir çıkarım. Ve biz bunu dinliyoruz. Ya bu insan davranışıyla alakalı. Ben Dedim ki, hocam dedim hangi ülkede yapılmış bu araştırma? Ha, hemen anladı tabii hoca bunu. Ya işte ama bilimsel ya ne bilimseli bu şey mi ağaç mı insandan bahsediyoruz iradi varlıklar bunlar değerler var bu Amerika'da Amerika neresinde Amerika büyük bir kıta yani Amerika Birleşik Devletleri bile uçakla kaç saat bir e, güney başkadır kuzey başkadır San Francisco'da e orada tabii ki bu sonuç çıkar ya oradaki kültürü ben az çok biliyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz zamandan ve zeminden kopararak bunu, pek çok konuda bunu yapıyorsunuz. Ee, başkalarının cevapları olmuş oluyor bu ve kendi insanınızı da bundan görmeye başlıyorsunuz. Ya da ona zorluyorsunuz bir süre sonra. Anlatabildim mi meseleyi? Yani o açıdan e, bu çok ciddi bir meseledir. Hem e, özellikle anlam değer dünyamıza ilişkin e, konularda e, belirli cevapları Bakın diyelim ki siz Pakistan'da üretilmiş bir İslami cevabı alıp olduğu gibi buraya aktarıyorsunuz. Oradan haberdar olmak başka, onu bilmek başka, onu olduğu gibi buraya uygulamak başka. İşte A görüşü, B görüşü fark etmez. İran'daki bir görüşü. Çünkü o görüşler neticede oradaki soruların cevapları. Onlardan istifade edilebilir ama bir bütün olarak buraya aktarmanın bir anlamı yok. Buradaki insanların ölçüsünü almak zorundasın. Orada dikilen ceketi bana niye giydiriyorsun ben ya boyum uzunsa? Ya şişmansam? Benim ölçümü niye almıyorsun? Yani özellikle bu e, anlam-değer dünyası ilişkin bilimlerde kültürün bir ölçüsü yok mu? Nerede köprü yapıyorsun? Hangi e, coğrafyada, hangi topografyada, hangi ahlaki ilkelerin geçerli olduğu, manevi değerlerin geçerli olduğu yerde? Dolayısıyla kültürün bir ölçüsü var. O ölçüyü almadan o pantolonu, o ceketi dikemezsin. Başka bir yerde dikilmiş pantolonu bana gidiremezsin. Buna benziyor. Bu sadece çağdaşı olduğumuz kültürlerde dikilen pantolonun ceketi bana dikmek değil. Aynı zamanda geçmişte dikilmiş pantolonu da bana giydiremezsin. Giydirmeye çalışıyorsun. Hmm. E, o zaman ne oluyor? E, bir süre sonra gerçeklikten kopuyorsun. Ya da bir süre sonra o pantolonu beğenmeyip e, sana verilecek ilk pantolonunu giyiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu ya geçmişe ya fark etmiyor. O açıdan bizim e, felsefi gibi, felsefe gibi ya da e, sosyal bilim, beşeri bilim bir sürü ad veriyorlar. Bilimlere ilişkin konularda nesnemizi öz, şeyi iyi belirlememiz gerekiyor. Bu toplumsa, bu toplumun bir tarihi var, bu toplumun bir tarihsel tecrübesi var, bir kültürü var, değerleri var. Bunları dikkate almadan iş yapıyorsak yaparsak o zaman ya marjinal e, öbekler oluşturuyoruz toplum içerisinde yani kendi arsamızda Gecegondu inşa ediyoruz her konuda. Kendi arsamızda yani Türkiye'yi bir Arsa gibi düşün. Gecekondular inşa ediyorsunuz. Kimisi Norveç'te yaşar gibi felsefe yapıyor. Kimisi Tahran'da yaşar gibi. Kimisi Tokyo'da, kimisi Washington'da. Birbirleriyle bu, kavga e, ediyorlar. Ve, ve kavga, bu, yani e, yanmayan ateşin dumanı bu ya. Yanmayan ateşin dumanın kavgası bu. Birbirlerini tahkir ediyorlar. Tabi yukarıdan bakıyorlar. Bir de, e, tabii yani bir de tabii şu, bunlar ne kadar sahici. Yani Edirne'den öteye gittiğinde, Hakkari'den öteye çıktığında bunlar o ne kadar karşılık bulur? Yani Büyük ölçekler, tırnak içinde işte, evrensel ne üretiyorsun? Ya da dünya kültürüne ne katkıda bulunuyorsun? Burada i̇bn ait olduğu gibi tekrar etmek ya da Hegel'i tekrar etmek belli bir süreden sonra ne verir? Bu matematik değil ki. Kaldı ki matematiği de tekrar etmiyorsun, geliştiriyorsun onu. Yani kısaca bu mesele üzerine belki ileride bir iki oturum yapabiliriz. Soruları unutmak pek çok açıdan mümkün ve gerçekten e, başkalarının ister geçmişten ister şimdiden başka cevapların içerisinde yaşamak bir süre sonra bize gerçekten soruları ihmal etmeye ve bir süre sonra unutmaya neden oluyor Kendimi sormadan e, kendimiz cevaplamaya gayret etmeden e, bu şuna benziyor Yusuf e, cep telefonu kullanmak yani distribürlük yapıyoruz e, işte başkalarından alıyoruz hoşumuza gidiyor. Fikirler böyle bir şey değil ya. Bayi düşünceyle eğer pigme kabilesiysen bantu kabilesiysen sıkıntı yok. Ama iddialı bir kültürsen e, insanlara bir anlatı teklif edeceksen bir hikayen varsa e, sen o zaman soruları da senin sorman lazım. Başkalarının cevaplarından istifade etmek onlardan faydalanmak ayrı bir şey tabii ki. Ona bir şey demiyorum ama bir bütün olarak e, biz başka yerde dikilmiş elbiseleri giyemeyiz. E giydirdiğimiz zaman bir süre sonra kendimiz olmaktan çıkıyoruz. Onlara benziyoruz. Kimse o. O elbisenin bize yakışmadığını bizi biçimsiz kılıksız bir fotoğrafa soktuğunu da anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir süre sonra unutursunuz onu. İlk zamanlar bazıları size bunu Moda. kral çıplaktır der. Ama bir süre sonra herkes buna alışır. Kanıksar ve onu normal olağan kabul eder. Bugün bunu da yaşıyoruz. Olağan kabul eder. Ha, doğru olan bu. Bunun farklı olabileceğini alternatif olabileceğini ya da senin belli bir dönemde farklı bir e, takım elbisen olduğunu neyse ya da elbisen olduğunu unutur insan. Hmm. E, neticede bir süre sonra da sensen sen olmaktan çıkarsın. Eyvallah. Ee, hocam, hocam yine reklam arası. Hmm. Dönüşte buradan ya da arada konuşacağımız yer nerede kalırsa oradan tamam. devam etmiş oluruz. Reklamdan sonra burada olacağız tekrar. Evet, yeniden merhabalar. Soruların peşinde e, y devam ediyoruz. Soruların peşindeyiz. E, kıymetli hocamız Profesör Doktor İhsan fazla oldu ile. E, şimdi hocam demin reklam öncesi kaldığımız yer orayı çoğaltalım. E, başka kültürden cevap e, almak doğru ifade zannediyorum. Evet. Ve kendi geçmişinden cevap almak. Evet şimdi ilkine dair de konuşalım isterim. Bana ikincisi yani kendi geçmişine gidip oradan cevap alıp almak ve o cevabı bugün kendi sorularının karşısına koymak daha tehlikeli gibi geliyor. Sebebi de şu. kutsallaştırılmaya çok müsait. Psikolojik bariyer yok. Yok ve aidiyet Başkalarının kafasına vurabilecek bir balyoz'a dönüştürülebilir. Evet. Gibi. Yok, öbürü de dönüştürülebilir. Tabi hele bu dünyada. Tabii, şimdi bak Doğru. ben e, soruna cevap vermeden önce çağrışım yapan başka bir şey anlatayım. Programın başında rahmetli Üstad Sezai Karakoç hakkında konuştuk. Şimdi bak e, Sezai Karakoç'u e, öven ifadeler sosyal medyada dolaştı. Televizyonlarda da e, konuşuldu. E, hemen hemen herkesim hiçbir ayrım yapmıyorum. Sezai Bey'in ne kadar büyük bir isim olduğunu anlatmak için... Cemal Süreyya'nın bir yazısına atıf yaptılar ve özellikle bir parafı çok kullandılar değil mi? Aa o hem Müslüman'dı muhafızakardı ama Hegel okurdu, Kant okurdu, şunu okurdu, bu, Marx okurdu filan. Hangi kültürün çocuğuyuz biz yahu? Yani şöyle bir şey düşünsene. Ya rahmetli Zade okurdu, Kutatgübülük okurdu, Molla Fenari okurdu, Taşgübüzade okurdu, çok büyük adamdı demiyoruz. Ama Hegel okumak, Mars okumak bir e, istisna bir durum kabul ediyor. Normal bir durum değil. Elbette okur canım. Yani bu çok önemli mi? Şimdi siz bir Fransız düşünür öldü, öldüğü zaman şöyle yazıldığını duydunuz mu? Aa çok büyük bir insandı. Kralizade okuyordu. Yusuf Asacip okuyordu. Molla Fener okuyordu. Gelem İsmail Efendi okuyordu dediğini duydunuz mu? Demez. Ya da bırak onu bir Fransız düşünürü için Fransızlar Hegel okuyordu da demez. Hımm. Çünkü kendi klasikleri var ya, kendi filozofları var adamların ya. Ve tanıyorlar. Tabii. Hayır, övmek için demez. Fransızların bir sürü Hegel uzmanı var, çok da iyi uzmanları var. Hegel uzmanı olmak başka bir şey, Hegel'i bilmek başka bir şey. Ama bunu bir övünç meselesi, istisna bir duruma getiriyorsunuz. Hangi milletin çocuğuyuz, hangi kültürün çocuğuyuz biz? Bunu hep yapıyoruz işte. Şimdi e, bunu söyleyen insan, Cemal Süreyya için şöyle bir ifade yazıldığını düşün. Şöyle bir cümle Cemal Süreya büyük bir şair ben şiirini severim biliyorsun. Şiirlerini okumuş Yani önemli bir isimdir. İkinci yeniğin hemen hemen tüm isimlerini çok önemserim. Şimdi Cemal Süreya için şöyle bir yazı yazdığını düşün. Mavzuker kesimden birini. Az Cemal Süreya mı? O o hem şöyleydi sosyalisti şuydu buydu ama mesela e, aynı zamanda Kral Zade okurdu, Elman Hamdi Yazır okurdu, Baban Zade okurdu. Dediğini duydun mu? E, bunların bu isimlerin hani rastgele saydım ama. Kendi bağlamında tarihsel döneminde son derece büyük isimler bunlar. Molla ne geldi ne eksiği varmış? Genelmevi İsmail Efendi'nin Marx'tan ne eksiği var canım? Kendi dönemi bağlamı için söylüyorum. Böyle bir şey yazılsa anlamlı olur mu sence? Bunu İngilizceye tercüme ettiğini düşün. İngiliz okuyucu der ki e, elbette canım bu adam zaten Türk değil mi yani? Bilir bunları kendi kültürü. Bakın işte bir işgalden kastettiğim bu işte. Yani bu sadece böyle entelektüel seviyede değil. Geçen yine bir ajansta haber vardı. Bir kişiyi anlatıyor. Orman, bilmem Robinson Ahmet. Ya bizim örneklerimiz bile her zaman söylediğim şey var. Refleksif kültürünüz neyse siz o millete aitsiniz. Bak çok ağır bir cümle kullanıyorum ama. Refleksif kültür yani bilincin eşlik etmediği, olaylarda anlık tepkilerinizin, ne istesin o kültürün çocuğusunu? Ne demek Robinson Ahmet? Senin benzetecek kimsen yok mu? Yok. Ve bu resmi bir devlet ajansı yani. Hmm. İşte daha önce bunu yine konuşmalarımda kullanmıştım. Rizeli Haydi. Ya senin, ne bileyim ben Hazreti Fatıma demiyorsun, hassasiyetlerim var. Başka birini söyleyeceğim. Yok mu kültüründe senin iyilikle tasvir edeceğin biri? Bakın, yani anlattıklarımıza çok iyi örnekler bunlar. İşgal edilmek budur işte. Farkında bile değiliz. O Çünkü, da çeviri tabii. Hangisi çeviriyor? Yani, bu kalıp da Yani ilmi halde onu tanımlamak için işte İslam'ın Montesquieu'su falan diyor gibi, ya. Gibi yani onun gibi. Bu Hayır, bunu diyelim ama bunu istisnai bir duruma çevirmenin bir anlamı yok. Yani böyle yapmak sizi istisna kılıyor. Robinson oluyorsunuz canım. İnsanlar iyilik yaptığınız zaman Robin Hood oluyorsunuz. Köroğlu ol. Niye Robin Hood oluyorsun? Ha sen İngiliz kültürüne göre düşünüyorsun demektir bu. Senin refleksif kültürün, anlık tepkilerin ne ise sen o kültürün çocuğusun. Bu kadar basit. Yani bu niye istisna kılınıyor ki? Ya Marx bilmek niye istisnai bir durum olsun ya? Sezey Karakoç için. Bir de bu eskidendi yani bizim entelektüellerimiz, aydınlarımız kendi varlıklarını korumak için bu değerlerden uzaklaştılar. köylere kaldı bu iş. O zaman öyleydi. Ya şimdi bir baksınlar bakayım ketebenin çevirilerinde neler var ya da herhangi bir yayın evine. Ne Marx okumak niye bir istisnai durum olsun ki? Benim alalım zaten bunlar. Çalış Batı felsefesi çalışıyoruz. Ne yani? Çok mu özel bir şey mi kazanıyorum? Ama ben öbürlerini de biliyorum. Kusura bakmasın kimse yani. Bu kadar primitif e, mensubiyet aidiyetini kaybetmenin anlamı ne? Ben onu merak ediyorum. İşte bu işkaldır ya da tam tersi işte. Senin e, soruna geliyoruz. E, dünyadan haberin yok. Ondan sonra e, gerçeklik, içinde yaşadığın gerçekliğin haberi yok ama e, üretilmiş bir cevabı, tarihin üretilmiş cevabı olduğu gibi bugüne taşıyıp kullanmaya çalışıyorsun. Bu, bu tecrübeden faydalanmak başka bir şey. Oradaki gayreti incelemek başka bir şey. Yöntem analizleri yapmak başka bir şey. İplik iplik bugündeki güncellemek başka bir şey ama bir bütün olarak bugüne taşıyorsun. O da aynı şey. Yani İbn Sina bilmek efendim razi bilmek de tek başına bir istisnai durum değil bugün için anlatabiliyor muyum? Uzman olmak başka tabii o kendinde bir değer. Onu kastetmiyorum. Yani ben e, nasıl ki El Kanun fıttabı kullanmıyorsam işte nedir Ömer Hayyam'ın Cebir kitabını e, bulduğu buldu, kullanmıyorsam onlar değişmişse o gerçekliği nasıl buraya taşıyorum? Onlar bir cevaptı kendi döneminin sorun soruları için nasıl bugüne taşımıyorsam, Bugünün gerçekliğini, bugünün sorularını da dikkate alarak inanılmaz e, fikirler, inanılmaz ideolojiler, inanılmaz felsefi tartışmalar, bilimsel gelişmeler var. Bunları e, kendimize konu edinip bunlara cevap üretmemiz gerekirken e, geçmişte verilmiş bir bütün olarak o cevabın içerisine gidip yaşamak insana sıcak gelebilir ama gerçeklikten sizi koparır. İkisi de tehlikeli. O anlamda. Söylüyorum. Dolayısıyla aynı yere dönüp e, dolaşırsınız. Dolaşırsınız ve bir süre sonra gerçekten ya Kendiniz olmaktan çıkarsınız ya da gerçeklikle tamamen irtibatını kaybedip başkalarına yem olursunuz. Yani sadece bireyler ölmez, kültürler de ölür, medeniyetler de ölür yani. Tarih bunun örnekleri İdoloğlu. O asabiyeti kaybettiğiniz zaman e, bir süre sonra başka kültürlerin içerisinde olur, el gidersiniz. Yani e, son zamanlarda kullandığım bir kavram var. Bakın coğrafi vatanı önemsiyoruz, siyasi vatanı önemsiyoruz. Mavi vatan önemsiyoruz. Peki zihni vatanımız ne olacak? Zihni vatan, yani zihni vatanı neyle koruyacağız? Bat, e, siyasi vatanımızı, coğrafi vatanımızı, mavi vatanımızı gemilerle koruyoruz, füzelerle koruyoruz, sihalar yapıyoruz. Çok güzel. Peki zihni vatanın sihaları nerede? Füzeleri nerede? f 16dan nerede? F-31 tankları, tüfekleri nerede? Bunu yapacak olan da okumuş, yazmışlarımız. Entelektüellerimiz ama entelektüelimiz kimisi tarihine gidiyor, kimisi... Ee, İslam Avat'a gidiyor. Kimisi Kair'e, kimisi Moskova'ya Bu toprakların tecrübesini merkeze alıp buradan hareket ederek bir perspektif ne zaman geliştireceğiz? Bir bak bu kolay değil tabii ki ama ya kardeşim herhangi bir holdingin, bayinin yapacağına küçük bir bakkal dükkanı açın diyorum ya işte bu. Yavaş bunları bilme. Bak tekrar ediyorum. İnsanlığın hafızasını, insanlığın tecrübesini tırnak Biz insanlığın bir üyesiyiz. Ama bizim kendimize ilişkin hiçbir sorumuz yok. Hiçbir derdimiz yok. Hiçbir kendimize ait bir alan yok. Hiç private dedikleri ana dilde, ana dilimizde. O özel alan bize hiçbir, hiçbir özel alanımız yok ya. Çıkarttığımız dergilerde bile bunu görüyoruz. Bakın yani savaş sayısı çıkartıyor bir dergi. Nietzsche'nin savaş görüşü, Hagen'in, Marx'ın bir tane yok. Ya bari Atatürk'ün savaş görüşlerine ilişkin birkaç cümle söyle ya. Onun felsefesini yap. çıkartan derginin zihniyeti bakımından söylüyorum bunu. ya. O bile yok. E o dergiyi siz İngilizce yazın. Gidin Londra'da bir adresi çıkartın. Hiçbir fa... Bize ne söyler o? Bakın o sözler alıp yorumlarsınız oradan bir şey. O da ayrı bir konu. Olduğu gibi aktarmanın ne anlamı oluyor tek başına? Ve bunu istisnai durum kılmanın ne anlamı oluyor? Bu bir durum hocam aslında ama şimdi şöyle bir başka soru var. Bunu tercih eden bir zihin Zihne ne söylüyorsun? Yok uyandırabilirsin canım. Gaflet diye bir şey var. Yani herkes. Şeyi, kız... bu, bu bir hainlik değil. Hayır ya hayır. Şeyi bir diyorsun. gaflettir bu. Gaflet ne demektir? Herhangi bir durumun ayırdında olmamak. Tembih edersinı, bak uyan dersin ya. Böyle. Şimdi biz entelektüel olarak bunu konuşacağız. Bu yani bu aynı şeyi ben de yapabilirim başka bir açıdan. Ben de kendi durumuma gömülüyümdür. Görmüyorumdur bana. Sen dersin ki ya da başka biri. Ya sayın insan fazla ...siz Sizde bak şöyle yapıyorsunuz bu doğru değil. Bu gayet doğal. uyarırsın beni. Ama biz uyarıyı da dinlemiyoruz. Yani hmm. pozisyon alıyoruz hemen. Bir meydan okuma olarak görüyoruz bunu. Bu doğru değil işte. Hmm. Anlamıyor muyum? Yoksa e, elbette olabilir gayet doğal bunlar. Ama bunlar konuşmamız gerekiyor. Yoksa burada kimseyi tırnak suçlama anlamında söylemiyorum bunu. Ee, geçmişteki cevapları bugüne taşımak diğerinden daha fazla yapılan bir şey. Bugün Türkiye'de. Yani siz e, İstanbul pazarı için ya da belli bir dönemde üretilmiş bir metni bugün olduğu gibi e, taşıyan, taşıdığınızda da daha büyük bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Anlatabiliyor muyum? Bu ikisini... Yine ait olmadığımız bir şeye e, benzeşmek ya da ait olmadığımız bir fiyatete yani O sorular yok ortada. Yani o, o sorular yoksa cevaplarını bugüne taşımak size bir mistizim üretir. Sizi efsunlu böyle büyülü bir yapı üretir gerçeklikleri görmez. Yani buğulu bir gözlükle bakmış olursunuz. Bozuk bir gözlükle bakmış olursunuz gerçekliğe. Kaybedersiniz. irtibatınızı kaybedersiniz. Eyvallah. Sahiciliğinizi kaybedersiniz bir süre sonra. Onu evet. kastediyorum. Ben evet. Soru ok gibi bir şeydir zaten. Ok atmak gibi bir şeydir. Dener geçer o şeyi yapıyı. Sizi uyandırır. Yani o puslu havayı dağıtır. Soru sormayı becerdiğiniz zaman. Sahici soru sormayı becerdiğiniz zaman. O puslu havayı dağıtırsınız. Ee, içinde gömülü olduğunuz durumu yırtar açarsınız yani Soru sormak bu kadar güçlü bir şeydir. Şimdi hocam vakitler alıyor ama. Şimdi siz tabii bir taraftan e, meselelerin öncelikli bir cevabı e, yoktur. Yani oradaki o kolayıcılık hani bir nasıl çözülecek bir paket ver çözülecek. Niye tek başıma ben onun cevabını vereceğim? Hep birlikte düşünelim yani. e, Diyorsunuz ama kendine ait yani bu e, meseleyi kalan kısa sürede en azından bir tutamak vermek üzere kendine ait sorular ve cevapları e, bulmak için nereden başlamalı? Ya da ne yapmalı? Herhangi bir yerden başlayabiliriz canım. Sıkıntı değil o. Yani eğer soru sormaksa amacımız herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şimdi o tabii e, tek başına e, benim ya da birkaç kişinin çözeceği bir şey değil. O bu kültür problemi bu. Bu oturup konuşulması gereken bir şey ama e, en azından en azından içinde yaşadığımız gerçeklikle, e, her türlü gerçeklikle yüzleşerek başlamak. Gerçeklikten korkmamak, yani içinde yaşadığımız gerçekliği kastediyorum. Burada yanlış yapmaktan, efendim kafamızı duvara çarpmaktan, düşmekten korkmadan e, bir döküm çıkartmak belki. E, eğitim politikamızı gözden geçirmek, eleştirel düşünceyi e, soru sorma bilincini kazandırmak kabullerimizi yani, yıkma pahasına tabi tabi tabii ya yanlış yapmaktan korkmayacaksın şimdi bak şunu açık söyleyeyim ben e, 35 yılım akademide geçirmiş bir insanım e, en çok sorudan kaçanların soru sormamayı en çok eleştiren kaçanların da eleştirenler değiliz bu kültürü diyenlerden gördüm ben bak bu da bir kendini bir kandırmacadır ya biz çok geri kaldık e, Türkiye ilerlemiyor çünkü soru sormayı unuttuk diyenler soru sorulduğunda deli olanlardır ya hiç eleştirel düşünce bizde yok. Kimse kimseyi eleştirmiyor, herkes herkese itaat kültürü var. Diyenler, işte popülerlerinde gördüğümüz gibi en acımasız eleştirildiğinde en acımasız tepki verenler onlar da olduğunu gördüm. Mesela önce bu durumu, bu yapmacıklığı, bu rol yapmayı yatmayı bırakmakla başlayabiliriz mesela. Sahicilik teklif ediyorsunuz. Tabi. Ne olursa olsun. Tabi. Neye karşı olursa olsun. Ya tabi. Şimdi bak ben bir örnek vereyim. Çok değerli, kıymetli hocam Teoman Bey. Allah sağlık, afiyet versin. Amin. Bir kitabını çıkarttığı zaman hepimize dağıttı. Okuyun dedi bunu. Oturup bir değerlendirme yapacağız. Ben daha genç bir asistanım o zaman. Hoca bizi deniyor zannettim biliyor musun? İnanamadım yani. Psikoloji müsait değil buna. Ve oturduk. Hocanın kitabını, tabii biz dediğim gibi çok gençiz o zaman. Ama hocanın daha önceki yetiştirdiği öğrenciler, işte unvanları olan o dönemde doçent, doçent olan hocalarımız yaklaşık 3-4 saat hocanın kitabını kritik ettiler. Ben ancak toplantı bittikten sonra bunun sahici bir davranış olduğunu fark edebildim. Bir numara olmadığını, bir deneme olmadığını. Alışık değiliz çünkü. Yani biz de asistanız ne demektir? 25-26 yaşlarındayız. Niye üniversitede hani böyle bir eleştiri ortamı vardı, tartışma ortamı vardı, şu ortamı vardı, ne, ben yediğim fırçaları mı anladım? Sahicilikten başlayabiliriz. Kendimize karşı dürüst olmaktan başlayabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Bu, e, bunu yapmadığı, yani asistanını Hegel gibi davranıyor diye e, şikayet eden hoca tanıyorum ben, felsefe hocası. Anlatabiliyor muyum? Ha. Rol yapmayalım yani. E, önce belki akademik camiye bunu sorgulasın bakalım. Ne kadar tahammülkar eleştiriye, ne kadar tahammülkar soru sormaya. Hmm. Bundan başlayabiliriz mesela. İyi bir başlangıç mı sence? Çok çok iyi hocam. Yani şey <gülüyor> daha da genişletebiliriz. O, okumuşlarımız, yazmışlarımız önce bir e, başlasın. Ya e, şimdi Gauss erisi diye bir şey var biliyorsun. Her şey bir ortalamadır. Yani toplumda bir yer çok iyi de bir taraf çok kötü değil ya. Yani neticede hep beraberiz yani. Belli bir ortalamamız var. Bu ortalama. Sadece siyasi grup ya da akademik grup ya da şu grup değil. Ortak bir şey yapı var burada. Bu yapının belki önce masaya konulup teşrih edilmesi, diseksiyon yapılması gerekiyor. Kendinle yüzleşmek, kendini ciddi almak, kendine saygı duymak bunu gerektiriyor belki. Önce soruyu kendimize soralım istersen. Başkalarına soru sormadan önce. Ne, ne diyorsun? Ne yani soruların var. peşindenin. İlk sorusu kendimize soru konu sıkılmak belki. Ve bunu sahici ve samimi yapma. tabi tabii tabii. Belirli bir iktidar alanının kavgasını gizil olarak zihnimizde tutmadan şimdi problem şu bence yani bununla belki bitirebiliriz. Toplumun ürettiği artı değerler var. Siyasi, ekonomik, dini, ilmi filan. Bu artı değerleri e, belirli bir iktidar alanına e, elde etmek için kullanmadan Gerçekten, çünkü zihinlerimizde böyle bir şey var biz. Belirli iktidar alanlarına yönelmek. Sadece siyasi değil, ilmi, her türlü. Bu iktidar alanlarına yönelmeden kendimizi ciddi alıp, kendimize saygı duyup, kendimize soru sormayı belki bundan başlasak daha iyi olabilir. Eyvallah. Hocam vaktin bittiğini söylüyorlar. Evet. Ağzınıza sağlık. Bir cümlemizin ben de teşekkür ediyorum bitirmiş sana. olduk. Önümüzdeki hafta cumartesi saat 22'de yine İhsan Fazloğlu hocamızla beraber e, bendeniz Yusuf Genç burada e, TVnet ekranlarında olacağız. Bir başka meseleyi bir başka yerinden e, konuşmaya gayret edeceğiz. Ben hocama eşlik etmeye çalışacağım. Teşekkür Diyelim. ederim. Sana. E, hayırlı akşamlar. Dilerim. İyi akşamlar ben de diliyorum.